Oh yeah. 지갔대 Merhaba Kainat, bugün 13 Ocak, Cuma, yıl 2012, ay 1, gün 13, Kasım 67, 1433, Hicri Sefer 19, 1427, Rumi Aralık 31, günün rubayisi, bir sır daha var çözdüklerimizden başka, bir ışık daha var bu ışıklardan başka, hiçbir yaptığına yetinme, geç öteye, bir şey daha var. Bütün yapıtlarından başka. Ömer Hayyam Sabahattin Eyüboğlu çevirisi. 39 yıl önce bugün 13 Ocak 19... Pardon, günün tarihi 39 yıl önce bugün 13 Ocak 1973'te öğretmen, çevirmen, sanat tarihçisi ve yazar Sabahattin Eyüboğlu vefat etmiştir. Ocak ayında. Dünden devam. Tarlalar bu ay yapılacak iş olmadığından havalar düzgün gittikçe bahar ekimleri için tarlaları sürmeli, gübre taşımalı ve hendeklerle yollar temizlenmelidir. Ahır ve kümes Havalar soğuk olduğu için hayvanların yattıkları yerlerin yağıştan ve soğuktan korunmasına dikkat edilmelidir. Ahır ve kümesler havalandırılır. Tavuklara yumurtlamaları için çavdar ve kara buğday verilir. Bahçıvanlık Sebze bahçeleri gübrelenip bellenir. Bu ayda fidelenen sebzeler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 ve muhallebi. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. Merkez Açık Radyo Burası... ...94.9... ...açıkradio.com.tr... ...ve Açık Gazete... ...başladı... ...Ömer Madrem, Ayrılgaz, Mert Öztekin... ...ve Can Tombil ile... ...birliktesiniz... Günaydın. günaydın... Evet bir günaydın da... çabi Checker'ın... ...bu şarkısına verelim... ...gönderelim... ...1962'de The Twist adlı... ...bu dans parçası... Bir numaraya yükselmiş fakat pop tarihinde bir ilk ve son defa görülen bir şey oluyor. 1960'da da bir numaraya yükselmişti listelerde, Billboard listelerinde. 1962'de bir daha böylece aynı şarkının farklı yıllarda farklı bir zaman aralığıyla tekrar bir numara olması ilk defa görülen bir olay Amerikan liste tarihinde. İlginç bir şey. Bugün ayrıca Niko, Nika ayaklanması İstanbul'da, Konstantinopolis'te çok büyük bir ayaklanmanın yıl dönümü 532 yıl 532'de ve dünyanın ilk gazetelerinden birisi de değil Universal Register İngiltere'de 1785'te bugün yayınlanmaya başlamış epey eski. Sonra adı daha tanıdık bildi, bildik bir ad olacaktı The Times ve 1898'de de bugün Emil Zola'nın Loror Şafak gazetesinde emin adı jacuz yani itham ediyorum suçluyorum başlıklı yazı açık mektup Dreyfus davasını da kamuoyunun dikkatine taşımış olduğunu da belirtelim son bir şeyi de söyleyeyim yıl dönümünü de 1910'da ilk kamusal radyo yayını gerçekleşmiş. Cavalleria Rusticana'da da Metropolitan Opera House'ta New York şehrinde antenlerden yayılmış. Evet, bizim için de önemli bir gün o zaman. Evet. O açıdan da. Evet, şimdi haberlere bir iyi bakalım. Dün Afganistan'da ortaya çıkan video üzerine dün sen yoktun iş gezisindeyken ortaya çıkmış bir gizemli iş gezimdeydim evet bir inanılmaz video çıktı ortaya Amerika Birleşik Devletleri şey yapmadı evet bu bize aittir deniz piyadelerine aittir değil Amerika Birleşik Devleti askerlerinin Amerikalı askerlerin Taliban Pentagon, savaşçılarını öldürüp üzerlerine işleyip bir de şakalar yapmaları. Soruşturma Evet Açıklanmıştı. Fakat Karzai'nin e, bir açıklaması var. Bunun ilişkileri çok kötü. Barış sürecini, barış görüşmelerini kötü etkileyeceği yolunda açıklaması var. Fakat Reuters'ın haberine göre de Taliban bu verilerin bu videonun Afganistan'la yapılan e, görüşmeleri e, ve Amerikalılarla yapılan görüşmeleri de bozmayacağını söylemişler. Böyle bir durum var. Muazzam e, iğrençlikte bir video seyretmek bahtılığında bulundu. Ben izlemedim. Tahmin ettim çünkü nasıl bir şey olduğunu. Çok tipik aslında insanın hakikaten... Aynı hem cinsleri, hem cinsi bu o insanların hem cinsi olduğunu düşünmesi bile utanç verici diyebiliriz. Çok ciddi problemler yaratabilecek. Afganistan'dan bir başka haber de verelim. Afyon fiyatları 2011'de yükselmiş. %133 yükselmiş. Aslında bu Afganistan'dan madem bahsediyoruz, e, hani bu Amerikan deniz piyadilerinin e, görüntüleri de çıkmışken, belki biraz daha onun kapsamını genişletip öyle bahsetmekte fayda var. E, geçtiğimiz günlerde biz haberini vermedik ama... Bu konuya girelim zaten. Girelim tamam, girelim. özetleri yapıyoruz. Ya, evet özet, Bir günlük ara görüyorsunuz böyle formdan <gülüyor> düşürmüş beni. Devam edelim bu söz yani. İki, bu ikinci çok ciddi olay da savaş bulutlarının giderek ortalığı sarmaya başladığına dair bir İranlı e, nükleer e, bilim insanını, bilim adamını öldürme, öldürülmesi üzerine ortalık iyice. Orada da yine bir dünyanın aptal yerine konulması durumu var. Ve Rusya'dan da e, Amerika'nın. İran'ı vuracağına dair bir uyarı var. Çok önemli aslında. Baya Guardian'dan ve Ajans France Press'ten haberler geliyor. Jerusalem Post'tan da bir blowback dedikleri geri tepme olayı olabileceğinden de eminim e, korkuluyor. Tüm bu tehditler, bombalamalar falan İran'ı nükleer emellerinden vazgeçiriyordur. İnşallah bir şey yarıyordur bilmiyorum. <gülüyor> Fakat bir çok ciddi bir şekilde olayların gerginlik halini aldığını söyleyen bu konunun mesela en önemli uzmanlarından biri Trita Parsı ile yapılmış bir söyleşi var. Yani hükümetlerin bu dinamiği kontrol etmelerinden dinamin hükümetleri devletleri kontroluna doğru bir gidiş olduğunu endişeyle belirtmiş Demokrasi Now. Yani ona bakalım İran'a karşı açık savaş diye. Onun üzerinde de duralım. Bayağı ilgi e, ağır bir durum var. Türkiye'de de son derece ağır bir durum olarak e, kemikler gene çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır Saray kapıda arkeolojik kazıdan. Toprağı sıktıkça bir şeyler çıkıyor, fışkırıyor hakikaten. Evet, evet. Şu Hedda fışkıracak dediği gibi Mehmet Akif'in hakikaten topraktan... Mezarlar çıkıyor ve bu o 12 Eylül... Mezarlar çıkmıyor maalesef ya. Mezarlar çıkmıyor, kemikler çıkıyor. Bu 12 Eylül'ün de nasıl bir şey olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bize. Bugüne kadar izleri gelen 12 Eylül'ün de yargılanmaları yolunda önemli bir dönüşüm oldu ya dün. Mahkemede kabul etti. Belki ya. de sonrası doğrudan 12 Eylül ve sonrası ile ilgili bir durum. Ayrıca 2012'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yepyeni bir şey, bu hacizler dalgasına yol açacağı yolunda önemli bir raporda yayınlanmış Ranting davasının da bu hafta sonuçlanması ve sıfır'a sıfır neredeyse elde var sıfırla kapanması tehlikesi var. Ondan da biraz bahsetme imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz. Ee, evet. Böyle bir haberler genel ana hatlarıyla bu şekilde olabilir. Şimdi bu şeye dönelim istersen. Afganistan'da dün yaşanan belki günü. Dün haberini verdiğimiz video meselesini yani Afgan Başkanı, Cumhurbaşkanı Hamid Kardayi de bu videoyu kınamış. Neydi video? Bir kez daha hatırlatalım. Utanç verici bir olay. Dört üniformalı Marine denilen Deniz, Deniz piyadesi. piyadesi. Üç Afgan erkek... ...cesedin üzerine işiyorlar... ...ve şakalar yap yapıyorlar... ...ve filme alındığının, videoya alındığının da... ...bilincinde olduklarını görebiliyoruz. E tahminen zaten kendilerini ana olarak da... ...vide Evet evet öyle bir... ...şey var. Bu yani olabilecek... ...Karzay şey demiş bir açıklama... ...yapıp Amerikan askerlerinin... ...bu davranışı... ...tamamen insanlık dışıdır... ...ve olabilecek en korkunç şekilde kınanmalıdır en olabilecek en kuvvetli terimlerle kınanmalıdır demiş. Karzayden gelen bu açıklama... pek bir hükm yok tabii onu da söylemek lazım. Kesinlikle. Çünkü sonuçta orada e, ...işgalci... güçlerin. Ama başkan konumu yerleştirdiği bir başkan konumunda üstelik de seçimlerde de e, çok önemli ölçüde hile olmasına e, rağmen. Ol, ol, olduğu da var. Evet yani Washington yönetiminden sorumlu askerleri en sert şekilde cezalandırmasını istemiş. Ee, ve e, Afganistan'da görev yapan NATO gücü ISAF'ın ISAF ya da açıklaması da görüntülerin gerçek olduğu görüşünü yansıtıyor diyor BBC. Ee, bu davranıştan artık Afganistan'da görev yapmıyor olan az sayıdaki Amerikalının sorumlu olduğu yani. O, o zaman tamam. O zaman tamam. Ee, bu kişiler kim, ülkeden ne zaman ayrıldılar bu soruların cevabı ortada. Bu saygısız davranış açıklanabilir gibi değil. Bizim koalisyon kuvvetlerinden beklediğimiz yüksek ahlaki standartlara da aykırı denmiş. Yüksek ahlaki standartlar bekleniyor olabilir ama bunların uygulanmadığı konusunda epey bilgi var elimizde. Bir Afgan delikanlısının cesedinin üzerine Ve bu Afgan basıp, delikanlısı... ile bir... gülen bir... Fotoğrafta görmüştük. Taliban üstü. militanı falan da değildi onu da biliyoruz. Hayır, bir delikanlıydı. Ee, Çobandı. Çobandı, evet. Evet. Ve e, şey yani e, oradaki Amerikan kuvvetleriyle işbirliği yapan bir köyün işte önemli bir kişisinin yaşlı adamının yeğeniydi aynı zamanda. Rolling Stone dergisi çıkartmıştı bu rezaleti de. E, sadece eğlence amaçlı olarak önce havaya uçurulup bir el bombasıyla. Evet. Ne oldu onunla ilgili sonra? Soruşturmanın devam ettiği haberi vardı. Bir de aslında şeyde hadise denen, hadise ya da denen bölgede korkunç bir olay olmuştu katliam. Orada da bir marin çavuşu herkesi öldürmeliyiz demiş. Bu devam ediyor Frank Wouterich'in Wouterich adlı. ...Çavuş'un yargılaması devam ediyor. Ee, divan Harp'te... ...24... ...Iraklı'yı öldürmüştü. 2005 yılında... ...komutanıydı onların... ...ve şey demiş... ...bir başka marin orada... E, ...ifade vermiş... ...ve e, bize saldırılarsa... ...Iraklıların, sivillerin hepsini öldürüp... ...bir kez daha... ...bize saldırı gelirse... Bölgedeki herkesi öldürelim demiş. Dem Demek ki yüksek ahlaki standartlar sadece Afganistan'da değil Irak'ta da var. Şimdi burada çok önemli bir şey var yalnız videoya dönecek olursak. Dün de birazcık canla beraber program yaparken söylemeye çalıştım ben ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu, bunu Türkiye'de e, gazetelerde ve televizyonlarda fazla da yer bulmadığını görüyoruz bazı. İstisnalar. Halbuki dışında. Halbuki gazeteler çok meraklıdır bu tarz şeylere. E, fakat verildiği kadarıyla da Türkiye ile ilgili hiçbir bağlantı, hiçbir şey kurulmuyor. Hiç üstümüze alınmıyoruz. alınmıyoruz maşallah. Fakat şu var. Bunlar isafın bir. Amerikan ordusunun komutasında değiller orada. Bildiğim kadarıyla değil mi? İSAF denen koalisyon var. Müttefik evet. müttefikler var ve Türkiye Cumhuriyeti de onun bir parçası ama Türkiye ile ilgili bu konudaki Türkiye'nin Afganistan'daki işgal kuvvetleri koalisyonu içindeki varlığı şu şekilde daima yumuşak ifadelerle şöyle sunuluyor televizyonlarda ve gazetelerde ve dergilerde. Muharip değil Afgan Kardeş Afgan halkının modernleşmesine yardım için. Öyle değil mi? Ta Çevik Bir'in zamanından Zamanında. beri bu şekilde ele alınan bir şey bu. Halbuki şöyle yani yerde yatan esmer tenli kişiler var. Kimi sakallı, yalın ayak ve işte o bol çalvarlı giysiler içinde. Birisinin üzeri tamamen kanla kaplanmış. Ve kayıtta yatanların üzerine iş biri... ...İngilizce olarak... ...iyi günler dostum diye de espri yapıyor. Dalga geçiyor. Çok espridi yani. Ama tabi bu şey... E, ...görüntülerin arkasında... E, ...ne var bir de ona gelelim istiyorsanız... ...daha geniş bağlamdan e, bahsedelim. Şu anda... E, ...20 bin askeri bulunuyor... ...ABD'nin Afganistan'da... ...Kandahar ve Helmand eyaletlerinde... E, ...toplam asker sayısı da 90 bin. 2014'te çekmeyi planlıyor bunları... 2001 senesinde yanlış hatırlamıyorsam şeydi, 2001 olsa gerek evet, 11 Eylül'den sonra Foreign Affairs dergisinde bir şey çıkmıştı. Yani çok yapılan bir yakıştırma vardır ya Afganistan için imparatorlukların mezarlığı diye. Evet. <gülüyor> e, o aslında biraz e, uyarıcı olmuştu. Hani Afganistan sonuçta Büyük İskender'in döneminden beri hani işgalcilerle pek e, arası olmayan bir coğrafya. Pek ele geçirilememiş yani hani işgal edilse bile ele geçirilememiş bir coğrafya ıslah edilememiş veyahut e, dolayısıyla ABD'nin de benzer tehlikelerin beklediğinden bahsediliyordu. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz burada çok bahsetme fırsatı bulamadık ama kısaca üzerine durmuştuk özetlerde. E, ABD'nin savunma bütçesi 400 milyar dolar kadar azaltıldı. Evet. Artık e, iki cephede savaş doktrininden vazgeçti ABD. Bunu yani vazgeçtiği şeklinde yorumlandı bu haber. Yani e, ABD'nin Askeri gücü çok ciddi oranda darbe aldı. Ve bunun büyük sorumlusu da Afganistan. 10 yıldır Afganistan'da e, işgalde bulunması. Irak ve Afganistan tabii ama bu. Yani bir e, dünyadaki güç dengelerine bakacak olursak aslında belki erken ama bir imparatorluğun daha sonunun başlangıcı olmuş olabilir. Evet. Çok yani ağır bu görüntüleri bir bedel, biraz da şöyle ağır değerlendirebiliriz. Bedel. O ödenen bedellerden bir küçük bir örnek de orada yatan askerler ve onların cesetlerinin bile hakarete uğraması. İnsanlık kadar eski bir şey tabii öldürdüklerinin cesedini de ayrıca. ad insult to injury diye bir laf vardır ya İngilizce'de yani evet. yaranın üzerine bir de hakaret etmek diye katmerlemek yani. Bu o e, durum. Yani Hektor, Akhilleus'la Hektor zamandan beri görülen bir şey. Cesedini yerlerde sürüklüyor. Ama aynı zamanda geçir. işte bu daha geniş bağlama baktığımız zaman da e, çok ciddi bir sıkıntıyı da gösteriyor. E, hedeflere ulaşılamamasının da bir sonucu. Yani, bir de vuruyor. bir de tabii gelinen ruh halini. işte o ruh hali evet. Yani medyadaki falan da bütün bu Fox TV başta olmak üzere sağcı insanlık dışı yayınlarında sonuçları bu askerlerinde ne hale zevk için cinayet işliyorlar. Mesela bu geçen Mart'ta da işte demin sordun ya öldürdükleri Afganlarla çektikleri fotoğraflar boy boy çıkmıştı. Hem de onlar sivil ve hiç yani Taliban'la filan ilgisi olmayan çocuklar. Onlar Kasım ayında bu grubun elebaşı olarak gösterilen askerin öldürdüğü kişilerin Parmaklarını da kesip anı olarak aldı ortaya çıkmış mesela. Hı hı. Gerçi bunlar Mehmet'in kitabında da nadir Mater'in okunduğu zaman Türkiye'de de çok sık rastlanan bir olay olduğunu da hatırlatıyoruz. Burada Türkiye'deki savaşta da insanların haleti ruhiyesinin nereye dönmüş olduğunu çoktan beridir. Yenilgiye gösteriyor. uğratamayınca bu şekilde yenilgiye uğratma yöntemleri de benimsenmeye başlıyor bir yerden sonra. O sanık askeri mahkemede müebbet hapis almış yalnız. İşte en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde kısmi bir farklılık var. Başı bozuk askerler diyorlar. Ebu Gureb cezaevindekileri de biliyoruz Irak'taki tutsaklara kötü muamele ve korkunç muameleler ve cinsel taciz bu utanç kaynaklarıyla devam ediyor böyle evet işte hadisedeki olay da bu hadisedeki, hadisedeki, hadise. hadisedeki hadise hadisedeki hadise belki nasıl okunduğunu tam bilemedik yani bir daha bize ateş açarlarsa bölgedeki her şeyi öldürelim demiş bir deniz piyadesi çavuşu evet aynı zamanda ilginç bir şey daha var şimdi gördüm onu da bu yeni değilmiş bu. Sen de tahmin etmiştin zaten. İma yolu söylüyordun. Bu olay da çok tipik. Çünkü hadisedeki olayın davası sırasında da askerlerden biri itiraf etmiş. Ölen Iraklılardan birinin üzerine işledik evet diye. Yani yaygın bir davranış biçimi olduğu anlaşılıyor. Ama Taliban Afgan biraz da Can Habibi evet. şey demiş herhalde. Yani görüşmeler devam edecektir demiş. Çok kınamışlar tabii ama yani sandık dışı finyan diye. Ama onlar da sonuçta hani e, Taliban'ın kendisinde şimdi eee politik hesapları olduğunda göz ardı etmemek lazım. Ayrıca Taliban mı? Evet. Diye mi? Onu da bilmiyoruz. Sivil giyimli. Öyle söyleniyor. Yani. Evet. Evet. Dünyanın o bölgesinde durum o. Oradan Türkiye'ye geçelim istiyorsanız. Kemiklerimiz var. E ona geçme, bir de İran'ı e, halletmemiz e, lazım. Yani kolay bir halledilecek bir iş değil. Haber olarak demek istiyorum. Yani e, hakikaten çok e, ciddi bir savaş ve gerilim e, vaziyeti var. İran'a karşı perde arkasından yürütülen savaşın artık gizliliği kalmadı diye yazmış durumda. Deutsche Welle'den bir haberimiz var. Fransız basınına göre mesela son aylardaki İran'da çeşitli kişi ve hedeflere yönelik operasyonların arkasında İsrail ve Batı var. Sadece şey de demiyor Amerika'da demiyor. İran'a e, karşı İsrail gizli servisi Mossad'la Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa gizli servislerinin bir çeşit kutsal ittifak oluşturdukları iddia edilmiş. İleri sürülmüş. Deutsche Welle bildiriyor bunu. Ve e, nükleer silah programına hız vermesiyle İsrail'in son aylarda bu ülkeye karşı gizli operasyonları çoğalttığını vurgulan, vurguluyorlar haberde. Ve operasyonlar sadece e, bu işte. Uğraşan nükleer teknolojinin geliştirilmesiyle uğraşan uzmanların devre dışı bırakılması değil, hassas tesislere sabotaj ve rejim muhaliflerinin kaçmasına yardım etme biçiminde de yürütüldüğü belirtiliyor. Bağdat'ta bir güvenlik uzmanını kaynak göstermişler. Bir başka haberde de Mossad'ın İran'a karşı operasyonları için Irak Kürdistanı'nı ve bu bölgeye sığınmış İran rejimine muhalif Kürtleri kullandığını da yazmış. Bir de Stuxnet diye bir virüs vardı hatırlanacağı üzere. Evet. Onun üzerine de gayet e, gevrek böyle ağzın kenarıyla e, sırıt alarak açıklamalar yapılıyordu. İran'da 30 bin bilgisayarı çalışamaz hale getiren bir virüs yerleştirildiği ve nükleer programı en az 6 ay geciktirdiği belirtiliyordu. ...hatta Tel Aviv Ulusal Güvenlik Enstitüsü... uzmanlarından Shlomo Brom da bu hususta... ...işte USB girişlerinin... ...söküldüğünü bilgisayarlardaki... ...ancak Duku adlı yeni bir virüsün... ...geçen Kasım ayında... <gülüyor> ...yeniden bilgisayarlara... ...sızmaya başardığını söylemiş. Burada... E, ...Demokrasi Now'da da... ...son derece önemli... ...bir... ...görüşme var. Trita Parsi diye... Ee, National Iranian American Council diye bir kuruluşun yani Ulusal İran Amerikan Konseyi diye bir kuruluşun hem kurucusu hem de başkanı yeni bir kitap yazmış. Yeni yayınlanmış kitabında e, bir kutsal olmayan ittifak diye çevirebileceğimiz Treacherous diyor. Hainane bir ittifak diye de çevirebiliriz. E, giz, Tuzaklarla dolu bir İngiliz. Evet, o da evet. denebilir. İsrail'in, İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli işleri diye. Şimdi zaten öyle bir kitabı vardı. Yeni kitabı da e, tek bir zar zarın tek bir atışı, Obama'nın İran diplomasisi diye. Bunu da belki şeyden biraz bahsetmek lazım. Hani ne oldu İran'da? Yani neden bahsediyor bütün bunlar? İran'ın nükleer kapasitesini, atom bombası yapmaya doğru hayır, ilerlemesinden bu... bahsediliyor. Hayır hayır yani e, ne şekilde engellenmeye çalışılıyor peki bu? Bilim insanları havaya uçurularak, kaçırılarak? Hayır onlar değil yani şeyleri söylüyorlar işte. Ambargolar Avrupa Birliği'nin de şey yaptı ve... Onlar kendiliğinden mi oluyor yani? Boğazını sıkmaya yöneliyorlar Hürmüz Boğazı başta olmak üzere İran'ın şeyini... E, nefes almasını ihraca, petrol ihracatını yapmasını fakat Trita Parsi'ye sormuşlar Demokrasi Navda Amy Goodman soruyor ne önemi var bunun diyor işte bu manyetik bir mıknatıs bombası konarak havaya uçurulması arabasında öldürülmesinin önemi var mı sizce diyor nedir önemi diyor Trita Parsi'ye e, epey önemli çünkü giderek e, Çatışma dinamiğinin içine sürükleniyoruz ve girdikçe psikolojik bedeli yani kendini tutmanın bedeli gittikçe yükseliyor diyor. Ve sonunda da dinamik kontrol edecek devletleri politikalarını devletler o kontrolü elden kaçırmış olacaklar diyor. Bir kulak verim sesi de var. Well, it is significant, because we are going deeper and deeper into a conflict dynamic. And as we are entering this conflict dynamic, um, the psychological cost for restraint uh, will increase and uh, additional escalatory step will appear increasingly logical and justified. And at some point, it's going to be very difficult to actually control this. We may very well up, end up in a situation in which, rather than the governments controlling the dynamic, the dynamics will control the government. Um, I think what you're seeing—I uh, think the, the, the Panetta's uh, comments were quite interesting, because it seems as if he's putting the actual red line at Iran building or testing a nuclear weapon. And then he's also on the record of saying that the Iranians are not currently building one and they have not made a decision to build one, but they're going for the capability. Evet Rita Parsi bir de sonunda da konuşmasının diyor ki yani gerçekten İsrail'in vurma ihtimali de giderek yükselmekte ve ilk defa ben bu konuda kaygılanıyorum diyor daha önce çok böyle söylenti çıktı. Fakat bu, buna ihtimal vermiyordum. Yalnız şimdi e, Fordo denilen tesiste İranlıların e, uranyum zenginleştirmeye gir, girmesi üzerine ki bu çok yerin iyice diplerinde bir yerde. O zaman ona karşı askeri bir opsiyon da kullanılamayacağını düşünür, düşünüyor olabilir e, İsrail. Ve Ehud Barak'ın da ilginç bir lafı varmış İranlılar cezalandırılamazlık bölgesine dokunulmazlık bölgesine giriyorlar demiş. Onun üzerine de herhangi bir askeri eylemde bu tesis tamamlanmadan önce riski gittikçe artabilir diyor. Yani kara bulutlar hakikaten bölgede iyice yükseliyor. Şimdilik herhalde en fazla söyleyebileceğimiz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 I hear that whistle blowing I hang my head And cry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 Some Prison Blues Johnny Cash 1968'de bugün 2000 kişinin önünde bir konser vermiş ama verdiği konser verdiği yer Folsom Hapishanesi Sacramento'da Kaliforniya yakınlarında ve ondan sonra da bütün bu kayıtlardan oluşan bir albümü çıkaracaktı piyasaya ve hakikaten de büyük bir Efsanevi bir üne kavuşmuş olacaktı Zaten çok ıı, tanınan bir kişiydi Ömrü boyunca da ezilenlerin <gülüyor> Ve alta kalanların sesini duyurmaya çalışmış Çok önemli bir aktivistti Aynı zamanda Johnny Cash Onun mahkumların önünde söylediği Folsom Prison Blues adlı parçaya kulak verdik Fakat onların diliyle de konuşabiliyor Şarkı söylerken de tipik hello I'm Johnny Cash merhaba ben Johnny Cash diye de başlayan efsaneye göre de e, bu parçayı ilk defa Folsom Prison'da icra ederken dinleyenler arasında da e, Merle Hager varmış county şarkıcısı öyle mi? <gülüyor> öyle denir evet evet öyle bir yıl dönümünden Johnny Cash'e de bir günaydın dedik ve şimdi şeye de geçelim bu o, Türkiye'den genellikle üzerinde pek e, durulmayan haberlerden biri de e, şey 34 kişinin parçalanarak öldüğü Uludere katliamı ile ilgili ses seda çıkmıyor ne hükümetten ne medyadan e, yani şey Türkçe'deki çok iyi bilinen şey şey bir atasözü ya da deyim, halk deyimi üzerine ölü toprağa serpilmiş lafı bundan daha uygun hiçbir şey olamazdı. Ama meclis alt komisyonunun ilk toplantısından ne kararı çıkmış? Bölgeye gitme kararı. Hmm. Önemli. E, normaldir. İki hafta sonra da ölü sayısını netleştirebilmişti mesela bu hali. Evet. Buna göre alt komisyon ilçeye üç günlük bir ziyarette bulunarak... Yakınlarını kaybedenleri, sivil toplum örgütlerini ve yerel yöneticileri dinleyecekmiş. Öte yandan da BDP İstanbul İl Örgütü, İstinye'deki Amerikan Başkonsol Amerikan Konsolosluğu önünde Amerika'nın Uludere saldırısına destek verdiğini ileri sürerek gösteri yapmış. ve O'ne'den e, bir açıklama gelmişti saldırının ertesinde. E, hatırlıyorsunuz, belki onunla alakalıdır. Evet, ben çok bağlantıyı kuramadım ama herhalde e, mutlaka vardır. Onlar böyle bir şey yaptıklarına göre bir bildikleri vardır. Bu arada Radikal Gazetesi'nde bugün manşet haberi e, var. Haber şu şekilde, Denize yakın haberi manşet şu şekilde. Karadan teşhis hayat kurtarmış. Şimdi bu manşette hani insan hangi karadan teşhis diye düşünüyor. Uludere'de 34 yurttaşın yanlış e, insansız hava aracı ile öldürülmesine önce... Bölgede iki operasyon kazasından dönülmüş diye verilmiş haber. Operasyon kazası tırnak içine verilmiş. Kuzey Irak Sınırı'ndan Türkiye'ye giren bir düğün alayı ve Hakkari'de tırmanış yapan on dağcı insansız hava araçlarının gönderdiği görüntülerde yanlarındaki malzemeler nedeniyle PKK'lı sanıldı. Kara birliklerinin doğru analizi sayesinde öldürülmekten kurtuldular deniliyor. Bu, bu gibi Geçmiş haberler... E bu gibi haberler Dere'deki olup bitenler konusundaki esrarengiz ya yani esrarı büsbütün arttırıyor. Arttırmaktan başka bir işe yaramıyor evet. Kesifleştirmekten başka bir esrar perdesini kalınlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbir sorunun yani e, Taraf Gazetesi'nin ve Ahmet Altan'ın günlerdir ısrarla sorduğu hiçbir sorunun cevabını henüz ...bulabilmiş değil... ...cevaba ilişkin bir ip ucuna dahi... ...kavuşmuş... ...değiliz hükümet... ...yani tamamen işte... Dör, ...kayıtları inceleyeceğiz... ...dört saatlik kayıt var dedi... ...çok yakın bir mesafede... ...işte Ahmet altın defalarca... ...defaatle söylemiş olduğu gibi... ...çok yakın bir mesafeye gidip... ...dört saatlik bir gidiş dönüş... ...herkesin gözü önünde... ...her onlar tepeden uçuyor... ...işte insan savaş araçları tespit ediyor... Hatta cep telefonlarıyla da köylüler kendi ailelerine haber veriyorlar ne oluyor diye. Askerle temas kuruluyor oradaki komutanlarla. Bir tek albay bir sorumlu olarak o da e, görevi askıya alındı. Mı? El çektirildi o kadar bildiğim kadarıyla. Fakat e, tabii bu e, müthiş şüpheleri ve... Kafalardaki soru işaretlerinin çengellerini, burgularını büsbütün artıran bir nitelikte. E, ilginç bir yazıya rastladım. Kör Saatçı köşesinde Ali Fikri Işık, e, Sirac Kırıcı'nın anımsattıkları diyor Robos K U Sabri Enç. Yani 12 Eylül'den 6 ay önce yakalanmıştı spor yazarı Ali Fikri Işık. Bir 12 Mart sabahı 12 Mart muhtirasını protesto ederken Silvan'da gözaltına alınmış. Ertesi günde sanırım güvenlik kaygısıyla müftülüğe ait araçlarla Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'na teslim edilmiştim. İşkence rezaletini es geçiyorum. Fiili ve resmi muamele deyip küçük bir kayıt düşeyim bu süreç için diyor. Nihayetinde tutuklanıp Diyarbakır, Diyarbekir diyor o sıkı yönetim komutanlığına bağlı levazım taburunun tutuk evine dönüştürülmüş kodesine tıkıldım. Ve 6 ay sonra bir cuma günü sabahında da tutuklu arkadaşlarımın uyarısıyla uyandırıldım. Radyoda Kenan Evren'in meşhur ilk bildirisi kendi ağzından okunuyordu. Ondan sonra Diyarbakır apar topar 5 numaralı cezaevine nakledildik diyor ve korkunç Diyarbakır kepazeliğinden bazı ipuçları veriyor. Fakat ilginç olan şu e, 26. Kovuş'ta Uludere'nin Kilabay, yani Roboske köyünden 3 tutuklu vardı. Emin Encü Ömer Encü ve Sabri Enç Özellikle Sabri Sirac'ın da yani bir Sirac kırıcı diye bir arkadaşı hatırlatmış şarkı e, bu bir yazı yazmış devlet 31 yıl öncesinin intikamını aldı diye bir makale yazmış ne diye bakıyorsun şimdi Emin Encü Ömer Encü ve Sabri Enç özellikle Sabri Sirac'ın da dediği gibi tam bir roman kahramanıydı çatışmadan aldığı yara nedeniyle ayağa kalkamıyordu sürekli yatalak vaziyetteydi. Bence diyor Sabri her üçünün de kefaretini her sabah kapı arkasında yediği dayaklarla öderdi. Cezaevi yönetimi bütün tutuklulara rutin olarak her gün işkence yapardı ama özellikle Sabri Ençe daha fazla. Bunu anlamakta zorlanırdık. Basit bir köylünün bu kadar eziyete muhatap olması çok dikkat çekiciydi. Her seferinde Sabri yediği dayaktan yürüyemez hale gelir. Hatta bir seferinde... Normal deri renginin içinden beyaz kemik rengi görünür hale gelmişti diyor. E, ve 5 çarpı 10 kalasla vurulmuş mazgaldan uçuşan parmak tırnaklarına da şahit olmuştuk filan diyor. Tek kelime Türkçe bilmeyen bu Uludere köylüsünden ne istiyorduk koca devlet? Önceleri Türkçe bilmediği için marş filan ezberleyemediğini düşünmüş. Bu eziyeti ona yormuştuk ama içeride tek kelime Türkçe bilmeyen söz gelimi Siverek ve Viran şehirli çoban köylüler de vardı. Onlara da işkence ediliyordu. Nihayet e, ama bu zalimlikte değil, bu gaddarlıkta değil. Nihayet iddianameleri geldi ve biz gerçeği öğrendik diyor. Çok hmm. ilginç bir şey. Emin, Ömer ve Sabri bütün hayatları boyunca sınırda kaçakçılık yapmış ve hayatlarını bununla idame ettirmişlerdi. Ama 79'da Yine sınırı geçip dönüşlerinde jandarmanın pususuna düştüklerini öğrendik o belgeden. Çıkan çatışmada bir binbaşının öldüğü yazılıydı aynı satırların arasında. Bir kaçakçı grubuyla bir jandarma bir arasında çıkan çatışma ve bir binbaşının ölümü. Devlet bunu içine sindiremiyor ve sürekli tutuklu oldukları halde bu üç Roboske köylüsüne işkence ediyordu. Sirac'ın yazdığına göre diye bitiriyor yazısını son 35 kişinin katliamında ölenler arasında Emin, Ömer ve Sabri'nin de çocukları var. Orada dayak yiyen işkence görenlerin çocukları son 34 olacak tabi bu ölenler. Eğer devlet bu katliamın nedenini açıklamıyorsa bunun 31 yıldan kalma bir intikam olduğunu yazmaya devam edeceğim demiş. Bire karşı 34. Alif fikri işin yaz. Son derece önemli detaylar var tabii ki. Evet içinde. yani açıklama gelmediğine göre böyle yazıların yazılması soruların sorulması da haklıdır. Başka Son... sorular da var. Evet. Hak... Madem e, halen açık defterlerin erken sayfalarını karıştırmaya başladık, çok evet. da eskiye gitmemize gerek yok. Ee, kemikler ortada. Evet. Saray kapıdaki kazılarda. Dün de dokuz kişiye ait kafa tasları bulunmuş. Kayıp yakınları DNA saptaması için başvurmaya başlamış. Savcı da kazı alanını genişletme kararı almış. Yani bunun bazı yerlerde okur mektupları oluyor ya, şeyde, internet sitelerinde bu konularda yazanlar oluyor, yorumlar. Onlar da aslında insanın aklını durduracak. Şeyde, bu kafalar kesildi kesik olduğuna göre mit yapmış olamaz mit kafa kesmez çünkü filan diye yorumlar var akademik böyle tartışmalar da cereyan ediyor. diyor hani insan bazen neredeyiz filan duygusuna da kapılmıyor değil kazdıkça cesetler çıkıyor jitemin sorgu ve infaz üssü olan saray kapıdaki Diyarbakır'ın saray kapısındaki kazılarda İnsanlara ait kafatası sayısı 9'a çıkmış. Kemiklerle dolu tüneller gördüm diyor eski emniyet müdürü Gaffar Okan'ın aldığı tedbirlere rağmen silahlı saldırıda öldürülmüştü. Yüzbaşı Zahid Zen Engin her gün insanları beyaz toros arabalarla saray kapıdaki Jitem karargahına getirip hücrelere atardı diyor Abdülkadir Aygan'ın. Açıklamaları bunlar da icat itirafçısı oluyor PKK itirafçısı ee, kazı çalışmaları sürerken profesör doktor Ümit Biçer de taraf gazetesine yaptığı açıklamada Bahar Budançer'in haberi bu şey demiş dersimin Çemişkezik ilçesindeki toplu mezar kazılarında da yer alan Biçer demiş ki. İlk olarak insana ait olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Sonra kaç kişiye ait olduğu, daha sonra kimliklendirme şansı var mı buna bakılmalı. Sonra ölüm nedeninin ne olduğunun belirlenmesi, yaralanma izi var mı yok mu? Etrafta buluntular, toprak kalıntıları, kişiye ait herhangi bir giysi kalıntısı varsa çok önemli toplanması ve bunlarla ilgili bir travma analizi, kimliklendirme çalışmaları yürütülür. Türkiye'de bu gibi durumlarda Minnesota otopsi protokolü esas alınır demiş kemik incelemelerinin nasıl yapılacağı bu protokolde yazıyor bizim en çok kaygı duyduğumuz husus bu incelemelerin bu protokole uyulmadan yapılması demiş hakikaten bu da gene memleketimden insan manzaraları kapsamına giriyor ama insan manzaraları mı O orada insan tereddüde düşüyor 11 Eylül, 12 Eylül'ün çok ciddi travması ülkemizde de devam ediyor. Hepimizin üzerinde karanlık bir bulut ama yargılanmaları bir tesellidir diyelim. Evet. Bunu burada. Bakalım yargılanmaları ve tabii çıkacak sonuç önemli. Aşama aşama. Şu önce soruşturmaydı, sonra mahkemenin iddianameyi kabul etmesiydi. Şimdi yargılama sürecini takip edeceğiz. E, tabii ki etkilenenler için, herkes için e, adayetin tecelli etmesi burada son derece önemli. Ama bugünleri bile görmüş olması o eski generaller, Evren ve Şahin Kaya'nın aldur bir şey değil. E, yani evet, bugünleri görmemek adına anayasaya yargılanamayacaklarına dair madde ekleyen bir cunta'dan bahsediyoruz evet. sonuçta. Önemli. Bun, bu cesetlerin kaba taslarını ve kemiklerin de sorulması iyi olabilir onlara da doğrusu. Deprem günlüğüne geçelim. Van Depremi Günlüğü Günaydın. Bugün 13 Ocak Cuma Van Erciş depreminin 82. Van ecemit depreminin 65. günü. Açık radyoda Van depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Telefonun hattımızda Neşe Hançerli var. Neşe Hançerli Erzurum Kamer. Kamer Vakfı'nın Erzurum şubesinden aslında ama bir süredir Van'da Van'daki Kamer çadırında gönüllü olarak Vanlı depremzedelerle birlikte çalışıyor. Neşe Hanım günaydın. Günaydın. Öncelikle şunu sorarak başlayayım. Ne kadar zamandır Van'dasınız? Zaten dönüşümlü olarak geliyoruz. Van depreminden hemen sonra gelmiştim. 8 gün boyunca kalmıştım. Bayram ertesi gelmiş, 2 gün kalmış ve şu anda 2 gündür buradayım. Dolayısıyla aslında deprem sonrasının 3 farklı evresini görebildiniz. Evet, evet. Bize biraz anlatır mısınız Van ne durumda? Van, Van iyiye gidiyor diye düşünüyorum çünkü artık insanlar biraz daha umutlu biraz daha ihtiyaçlar gideriliyor diye düşünüyorum. Çünkü biz buraya ilk konteyneri kurduğumuz zaman çamaşırhane bu arada bundan bahsedeyim size. Bulunduğumuz yerde Van'ın tiyatro ve kültür merkezinin bahçesinde konteynerimizde çamaşır yıkıyoruz. Burada büyük bir ihtiyaçmış. Bunu gerçekten fark etmiştik ve büyük bir çalışma sonucunda böyle bir konteyner kurduk. Zaten diğer konteynerimizde Tahir Paşa'yı konteyner kentinde. Orada 6 makinamız var. Bu e, Erciş yolu üzerinde bölge trafiğinin karşısında. E, vallahi güzel çalışmalarımız çünkü şey var. Yani insanların artık çok daha rahat bir şekilde getirip bıraktıkları biz makinaları açtığımız zaman ilk 36 saat hiç kapatmadan çamaşırlıkadık ve hala bazı geceler sabaha kadar çamaşırlıkanıyor. Peki kaç makinanız var? E, şu an 2 makinamız var. 6 makinamız da diğer konteynerimizde konteyner kentte. Peki çamaşır çok aslında hakikaten hayati bir ihtiyaç çünkü zaten her yer kapalı para yok yeni bir şey almak mümkün evet. değil insanlar evlerine giremiyorlar kıyafetlerine ulaşamıyorlar Kesinlikle. dolayısıyla çok önemli. Peki sizin ilk Van'a gittiğiniz anla şu an arasında baktığınızda yani bir sürü şeyin iyiye gittiğini söylediniz hala çözülemeyen sorunlar gözlemleyebiliyor musunuz? hala çözülemeyen aslında o kadar çok şey var ki yani e, hep detay dediğimiz şeyler belki küçük belki ilk etapta göze görünmüyor ama ee, şu da bir gerçek benim yani kendi e, düşüncem bu. Küçük detaylar zaten hayat oluşturuyor. Yani bir çamaşır belki ilk etapta çok e, basit görünüyordu anne olacak falan oluyordu ama kurulduğu zaman çok büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Kadınların hala kişisel e, bakımları banyoları çünkü şu anda e, iki gündür kadınların bizden istedikleri tek şey bu banyo yapabileceğimiz bir yer olsa diye bu e, gerçekten büyük bir ihtiyaç. Çünkü erkekler ve çocuklar bir şekilde ihtiyaç giderilebiliyor ama kadınların bu konuda çadırda çok rahat bir şekilde yıkanabilecekleri veya işte evlerine girme olanakları hala olamayan insanlar var. Onun için şu an düşünüyorum kadınların kişisel tıkımları dedikten sonra sonra ihtiyaçlar hijyen, pedler, temizlik malzemeleri... Bence bunlar hala çok önemli ihtiyaçlar. Geçen hafta Erciş'ten konuştuğumuz yine bir kadın derneğinden bir arkadaşımız da buraya acilen krem lazım demişti. Çünkü hava çok, çok soğuk doğru, ve evet. herkes dışarıda. Çok doğru gerçekten çok çok doğru. Çünkü dün konuştuğumuz bir kadın şey talep etti bizden hani pet bulamıyorum nasıl yapacağım bilemiyorum dedi. Ee, ve bir zaman tabii ki not aldık bunu bir şekilde nasıl yaparız bir e, plan yapacağız Bunlar gerçekten acil ihtiyaçlar. Peki ben tahmin ediyorum ki kamera orada sadece çamaşır yıkamıyor. Siz orada kadınlara ciddi destek de oluyorsunuz. Evet. Ee, evet. Bir nüfus azalma olduğunu biliyoruz. Gidebilenler şehirden gitti. Ama anlayabildiğim kadarıyla kalabilenler daha ziyade şehrin yoksul kesimleri kalmak durumunda Doğrudur, olanlar. Evet. Do doğru bir yorum mu sizce? Uzaktan yapıyoruz tabii yani bu ama. Yani bence şey var zaten imkanı olanlar gerçekten gittiler. Burada kalanlar ya işlerinden dolayı mecbur olduklarından dolayı ya da gerçekten gitme imkanları olmadığı için. Peki kadınlarla sohbet ettiğinizde Onar Çamaşırhane'ye geldiğinde bu tarz ihtiyaçlar dışında nelerden söz ediyorlar? Çünkü benim tahminim konteyner ya da çadır kentte hayatın zaten kadınlar için gayet zorken bir tur daha zorlandığı yönünde. Hani banyo yapmaktan evet. işte yemeğe kadar neler anlatıyorlar genel olarak? Kadınların genel olarak konuştuğumuzda aslında e, ihtiyaçlar hep aynı doğrultuda gidiyor. Ben e, dün konuştuğum bir kadının beni gerçekten çok etkileyen bir e, sözünü söyleyeceğim size şimdi. Şey söylemişti. Bu depremler bir şekilde telafi edilecek, evler yapılacak, belki her şey düzene girecek. Peki bizim içimizdeki deprem ne olacak dedi. Bu beni gerçekten çok etkiledi, çok doğru söylüyor. Gerçekten bu konuda hani nasıl olacak? Bir destek alma imkanları birçok kadının yok. Hala o zorlukları yaşıyorlar ve ben buradan şimdi bakınca dışarıda bu soğukta kadınların bulaşık yıkadığını görüyorum. Yani gerçekten zor. Bir de anladığım kadarıyla daha önceki Van'da yaptığımız bağlantılardan da anladığım aslında çok daha önce başlaması gereken psikolojik destek çok kısıtlı alanda verilebiliyor. Kızılay ve Çadır hala çok bence var. çok çok az bir şekilde. Van merkeze çok uğramamış gibi anlıyoruz. Evet yani çünkü hala... Ben söylediğim gibi yani uzun bir zamandır buradayım ve bu bulunduğum bölgede bir tane bu yönde bir çalışma hani biz zaten elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz kadınlar için ama bir yerde daha farklı çalışmalar da yapılabilir diye düşünüyorum. Ve sosyal çalışmalar yapılabilir, çocuklar için bir şeyler yapılabilir. Yani çocukların burada yapabilecekleri hiçbir şey yok. Bir oyun alanları yok veya onların vakitini geçirebilecekleri herhangi bir sosyal faaliyet yok. Aslında bunlar yapılabilir. Bu konuda gönüllü o kadar çok yani o kadar çok dernekler vakıflar veya kişiler diyebilirim var ama nedense ya, ya belirli yerlerde yapılıyor ya da gerçekten çok eksik bir şekilde yapılıyor. Bulunduğumuz mesela bu bahçede bir tane bile çocukların oyun alanı yok. Ee, okullar açıldı geçen hafta anladığım kadarıyla. Gidiyor mu çocuklar okula yoksa aileler korkuyorlar mı gözlemleyebildiniz mi? Çok fazla okula giden açıkçası öğrenci görmedim. iki gündür zaten şu an yeni geldim ben. Hı -hı. iki gündür bir öğrenci görmedim ama biraz önce bir çocukla konuşurken şey dedi ben gitmem okula diyor sallanıyor okul dedi. Ben de şey dedim hani e, okulda mısınız yoksa bir çadırda mı konteynerda mı ders yapıyorsunuz dedi. Yok binaya soktular bizi ben daha gitmem dedi ve gitti öyle fazla da konuşamadık çocuk. E, hani konuşurken ben sözü müdahale olmuştum e, bilmiyorum yani e, ne derece hani burada öğrenci var o konu hakkında gerçekten tam bir şey söyleyemeyeceğim. Evet, çok haklı olarak korkuyorlar ve yine aslında biraz önce söylediğiniz şeye geliyor Kesinlikle. destek yok psikolojik destek olmayınca da evet, o korkuyu evet. atmak kolay değil. Her şey bunun çok için zor çok. olmaya devam ediyor anlaşılan. Çünkü kış yani e, soğuk olması ayrı bir sıkıntı. Suyun, elektriğin, ya gerçekten ısınmanın bunların hepsi belki çok küçük detay olarak görünüyor ama bunlar gerçekten çok çok önemli. Ya bir elektrik gittiği zaman herkes korkuyor. Yani bir panik oluyorlar. Yani hepimiz aynı şekilde aynı şeyi yaşıyoruz. Küçücük bir şeyden zaten korku içerisindeler o depremi yaşayan özellikle insanlar. Bilmiyorum bir an önce bence bu konuda gerçekten destek sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Neşe Hanım çok teşekkür ederiz. Kamera ve Rica size ederim. arada bağlanmaya devam edeceğiz. Orada neler oluyor diye sormak için. Kolay gelsin ve geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Kolay gelsin. Van depremi günü. açık gazte Seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Günaydın, sevin. Sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Seni sormalı. İyiyiz. Vallahi bana hediyenizden sonra tabii çok mutluyum. <gülüyor> hakikaten e... kapıyı açtım ve bir insansız mı, insanlı mı hava aracı beni bekliyordu. Uçuyor mu? Hakikat. <gülüyor> Denemelerini Uçup yaptım. Uçup beni mi istiyorsunuz yani nedir? Bilmiyorum. İnsansız oluruz. Ama çok ha, hakikaten heyecanlandım. <gülüyor> İyi. Aslında şeyde ilk bana söylediğinizde bir hediyemiz var dediğinizde birden bire ben böyle şey hayaller kurdum tabii saniyeler içinde açık radyonun en ne diyeyim e, cıvıl cıvıl <gülüyor> şeyi yorumcusu seçtin falan. Onu hemen seçecektim. O, o kolay. Teşekkür ederim. <gülüyor> Acayip de bir rekabet var galiba sürekli moralimizi bozduğumuz için yani cıvıldamak arada hani diyor kaçmak çok zor değil demek ki herhalde Biz, yorumcular e arasında diyelim. Evet insansız hava aracımızı beğendiğine sevindik. Daha çok ama insandı mı insansızdı şimdi ben bunu çözemedim kıymetini bilemiyorum yeterince sen. E va, içinde Biz. küçük insanlar mı gördün? <gülüyor> İnsan sanki girebilecek bir yer vardı gibime geldi. Artık yani Ankara semalarında dolaşırım onunla diye. Valla e, ha, hakikaten çok teşekkür ederim bana böyle bir hoş Efendim, sürpriz yaptığınız için. Ederiz. Ama bu, bu, bu aynı zamanda herhalde bir daha da bu konudan fazla bahsetme artık mı anlamına geliyor? Yok öyle <gülüyor> sembolik şeylerimiz yok. Biz doğrudan direkt. Direkt <gülüyor> yeter artık dersiniz yani. Evet <gülüyor> şimdi bu bu arada da bir son dakika beri daha iyi geldi evet. ve hiç e, tabii endişe verici olmaya devam eden haberler dizisinden KCK operasyonlarının e, devam ettiği İstanbul'da dahil olmak üzere bazı illerde yeni KCK operasyonu yürütüldü İstanbul'da 15 kişinin gözaltına alındığı ve henüz kimliklerinin belli olmadığı haberi geldi Cihan Haber Ajansı'ndan. KESK evet. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK Genel Merkezi'nde de bir diğer KJK soruşturması kapsamında araştırma yapıldığı haberi de geldi Ankara'da bu da. Sizin orada evet. KESK üyesi bir ismin odasında yapıldığı belirtiliyor diye bu da CNN Türk'tendi bu iki haberi de aradan verelim dedim senin program saatinden çalarak önemli bir son dakika Yok, bu program saatinden çalarak değil aslında bunlar tabi üstüne konuşmamız gereken evet. şeyler çünkü aslında şaşırmamamız gereken haberler bir yandan ama öte yandan da şaşırmaya şaşırmaya artık bir hayatın doğası haline geliyor adeta Türkiye'de oluyor oluyor bir takım şeyler ve bunlar e, hani sindiriliyor işte e, yaşanıyor e, ve bu şekilde e, insan kendi başına gelmedikçe işte başkaları bir, e, hapiste kalı kalı kal kalıyorlar yani yıllar oldu e, bir takım işte ilk bu tutuklamalar başladığından insanlar hapse girdiğinden beri ve oradalar e, iki yıldır hapisteler mesela şimdi seçilmiş işte belediye başkanı diyelim veya atta işte şey belediye çalışanları e, ondan sonra şeyler e, insan hakları savunucuları siyasetçiler işte bunlar KCK operasyonu çerçevesinde evet. ve e, başka ancak, da, işte, başka başka da yıllardan evet. beri e, tutuklu olarak birçok birçok işte Hamar Bergin e, Thomas Hamar Bergin raporunda da işte e, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu e, bu ş, e, konuda işte 10 yıldır hapiste olan insanlar var diye işte e, gündemimize bu şekilde girebiliyor artık zaten. Hani böyle uyarıcı bir rapor olunca. Evet. Gerçi o da çok fazla girmiyor. Hemen girip kayboluyor herhalde. E, onun için bunları zaten konuşulmamız lazım. Çünkü işte çözümsüzlüğe giden, e, artık çözümsüzlüğe bağlanmış bir Kürt sorunu karşımızda. E, işte bu iki gündür de Askerlerin sivilleşmesi kadar sivillerin askerleşmesi konusuna değiniyordum. Evet, o da o da dikkate değer yani kolaylıkla gözden kaçabilecek bir husus. Onun içinde bence iki yazıdır bunu altını çiziyor olman da değerli yani önemli bir konu ve pek dikkat edilmeyen, farkında olunmayan bir husus orada. Biraz açar mısın onu lütfen? Valla şimdi bu aslında bir teoriden bahsediyordum. Morris Janowitz adlı bir sosyolog var. Bu Soğuk Savaş döneminde asker-sivil ilişkileri üzerine kafa yoran bir teorisyen. Samuel Huntington'la beraber meşhur işte bu medeniyetler çalışması tezinin aslında mucidi olmasının dışında Huntington'un tabii asker-sivil ilişkileri üzerine çok çalışmaları var. Ve bu iki isim hakikaten bu konuda herhangi bir şekilde... Yani akademik olarak veyahut da o kapısı bu, bu, buradan geçenlerin, yolu buradan geçenlerin muhakkak önüne çıkan isimler. Ve e, Can Öğüt'ün e, enteresan bir tezi var. Türkiye'de de bu konuda yorumlar yazılmış aslında. E, çeşitli köşe yazarları değinmişler, yani daha popüler olarak diyelim. E, orada e, Can tezi bir e, askerlerle siviller arasında... İdealde yakınlaşma olması gerektiği yani askerlerin daha sivilleşmesi, sivil hayata açılması, sivil dünyanın gerçeklerine bir yandan da dalga boylarının daha ulaşıyor olması. Ama öte yandan da bir yandan da asker vatandaş gibi bir kavram ortaya atıyor ve e, sivillerin de e, o tabi soğuk savaşının gerçeklerinde işte bir hani Sovyet tehdidi var karşımızda düşünüldüğü yıllarda. 1960'ta işte bunları yazıyor. Bu tehdide karşı vatandaşların da bir nevi askerleşiyor olması... ...asker mentalitesinde, teyakkuzda olmaları gerektiğini yazıyor ve düşünüyor. Huntington'un hatta yanında biraz böyle daha liberal kaldığı bir tez bu aslında... Fakat Türkiye'de enteresan şekilde bu askerlerin sivilleşmesi kilit lafı geçince her şey çok güzel. Aa, tamam o zaman i̇şte Türkiye çok uyuyor, Türkiye'nin de gittiği yol bu falan gibi yorumlar yapılmış, yazılmış. Üstelik de bunu hakikaten bu konuda aslında ciddi çalışan insanlar yazmışlar. Bana çok bu enteresan geliyor hakikaten bu da bir şeyin göstergesi belki de. Asker sivilleşiyor, Aa, tamam her şey çok güzel o zaman, her şey bitti. Birazcık bu aslında Türkiye'nin her meselesinde, benim de belki böyle bir yaklaşımım vardı yani itiraf etmek gerekirse, işte askeri vesaire sona erince her şey çok güzel olacak. Yani Kürt meselesi de çözülecek, i̇şte Türkiye'nin diğer temel meseleleri de çözülmeye başlanacak. Yani bir tek engel bu gibi. Evet genel bir eğilim olarak hepimizde zaman zaman baş gösteren uh -huh. bir şey olduğunda söylemek doğru olur doğrusu bunun. Bir ümit mi diyelim <gülüyor> bilmiyorum artık o tarafı da var herhalde işin ama e, tabii durum böyle olmadı. Çünkü aslında askeri vesayetin oluyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de e, bu e, vesayetin sivil desteğiydi. Ve sivillerin e, bu aslında düzenin oluşmasında ve devamındaki rolüydü. Tabi bu gözden kaçırılan bir, bir ufacık nokta olarak evet ve her zaman için yani ta 11 Eylül 12 Eylül'ün başına e, dönersek e, daha sonra onun şimdi yargılanmakta olan e, başı cuntanın başı Kenan Evren'in ressam olarak tablolarını da bütün sivillerin nasıl satın aldıklarını, sergilerine katıldıklarını biliyoruz da, zenginlerin filan da yani çok Sivil evet. desteği askeri vesayete hayati önem taşıyan bir şey unutuluyor ama şimdi. Evet e, ya şimdi geçtiğimiz e, haftalarda da işte bir e, şey vardı e, araştırma gündeme geldi e, asker-sivil ilişkilerine ampirik yaklaşım diye yani bir empirik derken işte rakamlarla böyle bir e, hep üstüne konuştuğumuz bir takım şeyleri aslında. Ee, rakamsal olarak destekleyerek e, Bilkent Üniversitesi'nden e, Zeki Sarıgül ve e, Bilgi Üniversitesi'nden Kaprak Gürsoy'un beraber Gerçekleştirdikleri bir araştırmaydı Ve e, Türkiye'de işte Demokrasiye müthiş bir destek olduğu Bu araştırmaya göre ortaya çıkıyordu İşte %90'larda bir Destek yani kimse Darbe olsun istemiyor evet doğru Fakat öte yandan bir yandan e, Bu e, Türkler asker Millettir Ondan sonra işte e, kabinenin e, askerlerin e, milli güvenlik dışındaki konularda da görüşünü alıyor olmasına destek gibi konularda baya baya ciddi rakamlar ortaya çıkmıştı. E, bu araştırma üzerine de ayrıca zaten konuşuruz e, ama evet. e, orada çok enteresan bir şey var aslında. E, Türkiye'nin bir yandan ne kadar e, bu işte çatışma psikolojisiyle, çatışma ruhuyla sürekli beslenen ee, İsrail İsrail ordusuna çok benzeyen yanları olmaya başladı Türkiye'de işte ordunun rolünün ve yerinin ee, İsrail'de de ordu çünkü e, ya demek ki böyle bir talep var bir yandan ya yani İsrail'de ordu e, işte ka kabinenin çeşitli işte toplantılarına katılıyor fikrini veriyor bilmem ne ediyor yani e, ordunun politikada çok ciddi bir rolü var aslında. Ee, ve e, bu rol de tabii aslında o sü sürekli düşmana karşı teyakkuzda olma halinden, ruhundan besleniyor. Ee, o yüzden e, Türkiye'de de yani bu e, sivilleşme gerçekten olacaksa aslında Kürt sorunun bir kere muhakkak bir e, hani çözüm demiyorum artık. Çünkü gerçekten belki de çözüm çok uzun vadede olacak bir şey bu kadar uzun zamandır yaşanan bir sorunun. Ama bir e, artık çözüm. E, Çözüm yoluna en azından giriyor olması, hep insan hakları ihlallerinden bahsediyor olmamamız bu konu çerçevesinde. Belki bunlar gerçekten bir kırılma yaratabilir. Yoksa toplumda o dediğim gibi sivillerin askerleşmesi zaten dünya genelinde de yaşanan bir olay 11 Eylül sonrasındaki direkt artan şekilde bunun etkilerini de Türkiye'de işte zaten görüyoruz işte istemez küresel gelişmelerden dolayı ama bir yandan bir iç boyutu da var. sürekli beslenen. bundan dolayı Oyda mısın? Evet evet dinliyorum. Din, din, din, din, din, din, ben de dinliyorum. gittim gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet hayır buradayız dinliyoruz ayısı alfa vaziyetinde. Ya yani bu, bu bunlar hakikaten e, işte dün de e, Tim Sebastian'ın Hardtalk'un işte e, efsanevi isminin e, şimdi doğal e, tartışmaları diye bir program yapıyor. BBC için yaptığı işte bir tartışma programı vardı. Ben orada olamadım maalesef fakat işte tartıştıkları konu ıı, Türkiye iyi bir model değil Arap ülkeleri için hani böyle bir ıı, çıkarsa bunun üzerine evet iyi bir model veya değil falan filan bunların tartışıldığı bir ıı, program ıı, yapıldı. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet de. biz de takip edemedik. Bize de duyurmuştun ama gidemedik. Evet mesela. evet <gülüyor> evet. Yani orada olsaydım hani e, ben de hani e, söz alanlardan biri olacaktım. E, öyle bir şeyimiz olmuştu, e, diyaloğumuz olmuştu çünkü. E, ama e, ya yani ben orada konuşsaydım hani söyleyeceklerimden bir tanesi de bu olacak. Yani Türkiye'nin işte daha önceki haftalarda da değindiğimiz gibi bir yandan işte askeri konularda e, son derece söz sahibi, ağırlıklı bir ülke olmaya çalışırken işte askeri harcamalarında bir anlamda teknolojik geliştirme özellikle e, önem verirken bölgesinde hani nasıl zaten bir model olabileceğini sorgulamak biraz yapmak istediğim bunu sık sık yapıyoruz işte bu kck'lar işte şeyler işte onun dışında hani Türkiye'de zaten insan haklarına ilişkin bir sürü bir sürü Biriken biriken boyumuzu aşan gene sorunlar ve bir yandan da hep çatışma ruhunun devam edici olması Hakikaten bu İsrail'le benzetmesini de İsrail'in bölgesine yaptığı aslında verdiği zararı Hani Türkiye'nin de bir gün o noktaya gittiğini hatta o noktaya benzer bir şekilde bir, nokta, bir yerde bulunduğunu Göz önünde bulundurmak gerekiyor ama Türkiye'de muhalefet derken yani Partilerden falan bahsetmiyorum, bahsetmiyorum. Genelde eleştiri hep bir çok kutuplaşma, kamplaşma üzerinden olduğu için. Evet. Mesela evet İsrail benzetmesi de bir bir sürü bir sürü işte herkesin çeşitli kamplardan sanki işte bir yeri savunuyorsun veya bir diğerine işte ters düşüyorsun gibi bir algıyla yorumlanıyor. Halbuki bu öyle bir şey değil. Gerçekten bunu biraz soğukkanlı düşünmek lazım. Ee, İsrail'in nereden nereye geldiğini i̇şte 1990'ların başında yazılmış bir kitap var elimde ee, ve e, Soğuk Savaş tam sonlanırken e, bu Hı -hı. kitap işte e, hazırlanmasına e, sebep olan toplantılar yapılmış e, e, Toplumun ve demokrasinin hizmetinde ordu diye bir kitap ve İsrail ordusunun e, toplumdaki rolünü tartışıyor ve e, bu kitap o kadar mesela insan hakları, demokrasi vesaire vurgusu içinde bir kitap ki ordunun hani rolüne kafa yormak bakımından zaten Türkiye'de böyle bir şey hiç yaşanmamış, hiç olmamış gerçekten. O evet. deneyim yok. Ama İsrail bile hani bu noktaya gelebildiyse Türkiye'nin ne olabilir diye de bir, bir herhalde düşünüyor olmak lazım. Evet. Ediyor olmak lazım kesinlikle peki bir de e, bu son e, epey zamandır senin hem yazılarında hem de buradaki programlarında sözünü ettiğim bu Macaristan'daki e, gelişmelerde giderek hat safada bu sivil asker dönüşüm meselesini e, gündeme getirmiş oluyor tabi yani ya aşırı sağ yiyor e, bir kimi evet, durumu. E, hı -hı. Şimdi orada Macaristan'da tabii Macaristan hani bir ordusu bir çatışma içinde olma durumu vesaire hani Macaristan ordusunun varlığını istediği olmak gibi bir şey yok günlük hayatta hali Macaristan ordusu var mı diye hatta düşünebilirsiniz orada yaşarken ama orada da işte bu sivillerin askerleşmesi dediğim şeyin aslında var, dediğim evet. şeyin olayın farklı bir boyutu var illa ordu kaynaklı bunun olması gerekmiyor veya bir açık çatışma kaynaklı. Bir de mesela orada aşırı sağın yükselmesi, aslında bütün Avrupa genelinde aşırı sağın yükselmesiyle biz zaten bu militer duygunun artması durumu var. İşte orada da işte vatandaşın, bu sefer iç düşman. Orada işte romanlar oluyor Macaristan'ın durumunda. Bir heyecanla, hevesle Teyakkuza geçmesi durumu. işte, işte üniformalar kuşanıp. Ben, ben bilmiyorum yani Macaristan'da bunlara hani tanık olduğum kendim halde. işte haberleri hala takip ettiğim halde. Her seferinde bir, bir tokat gibi iniyor yüzüme. Tekrar o meseleye bir, bir dönüp baktığım zaman. Yani bir e, hakikaten sıradan vatandaşın tutup da böyle siyah böyle şeyler üniformalar kuşanıp. Sokakta böyle... E, Hani devriye gezmesi, devriye gezmesinin dışında bir takım işte toplantılar falan filan sokakta böyle e, e, asker adımlarıyla yürümesi falan. Bu nasıl bir duygudur, ne, neden yapılır <gülüyor> gibi insan hakikaten yani bu insan psikolojisi bakımından da bir vaka herhalde. Ve işte tabii orada da e, Gabor Vona diye bir e, lideri var Yobik e, isimli partinin ve bu Yobik isimli Parti yani daha iyi Macaristan hayali içindeki bu parti ismi de buna atıfta bulunuyor ee, bir, birkaç yıl içinde e, geçtiğimiz işte bir e, aşağı yukarı 3-4 yıl içinde Macaristan en büyük üçüncü Partisi oldu şimdi ikinci büyük Partisi olmasıya doğru hızla gidiyor e, bu genç ve karizmatik liderimiz de işte e, aslında Cem Uzan'a çok benzeyen bir böyle beyaz gömlek falan kuşanıp Son derece dinamik Böyle bir enerjik görüntü içinde Halkı Aslında ipe sapa gelmez Son derece tezlerle e, Galeyana getiriyor insanlar bir şekilde bunu Kanıyorlar mı diyeyim nedir bilmiyorum yani bir şekilde bundan büyüleniyorlar adeta. Yani bu, niye bu, ipe sapa gelmez mesela Macaristan Macarlarındır demiş bunun <gülüyor> ipe sapa gelmeyen <gülüyor> bir tarafı mı var? <gülüyor> Tabii Türkiye evet. Türkiye'nin en büyük gazetesi bir şey. Türkiye Türklerindir diye yazıyor, yazmıyor mu? Evet A evet yani hakikaten işte sonunda Avrupa Türkiye'nin ayarına geldi Türkiye Avrupa <gülüyor> ayarına gelemedi ama. <gülüyor> Macarlar da Türk değil mi zaten? <gülüyor> evet ya işte İPSTAP'a gelmez derken birazcık da aslında o enteresan tezler var. Ee, işte son zamanlarda Yobik'in de özellikle mail ettiği işte bir Turan ideali işte Macarlar, Türkler hepimiz herkes <gülüyor> Orta Asya kökenli olarak işte birleşip bir Panturan imparatorluğuna gidilecek falan. Bunlar hakikaten ciddi ciddi Macaristan'da yeniden bu 19. yüzyıl sonunun 20. yüzyıl başının tezleri gene konuşulmaya başlandı. Ya şimdi hakikaten <gülüyor> bu nasıl yani bir mantık nedir bilmiyorum işte ve ...hani şeyden dolayı... ...İsrail karşılıklığından... ...aslında Yahudi düşmanlığından dolayı da... ...Türkiye'nin politikaları... ...çok benimseniyor... ...bu Mavi Marmara'dan sonra... ...bu Yobik Partisi tarafından... Ee, ...ve işte işte Ermeni soykırımı da yoktur deniyor... ...Türkiye için de harika ha, bir referansmış gerçekten... ...Evet... <gülüyor> yani Macaristan'da hakikaten ben de... ...önümüzdeki dönemde bir gidip geleceğim zaten... Macaristan. bu konuya bir cidden... ...bakmayı düşünüyorum... ...nedir yani bu... ...ne oluyor diye... E, bu son dönemde gelişen çünkü bir e, ruh hali. E, ve bakarsınız <gülüyor> zaten benim Macaristan'a artık gitmeme böyle arada gerek kalmaz. Bir Panturan imparatorluğunda <gülüyor> <gülüyor> zaten bakmışsınız. <gülüyor> Hep birlikte Talpra Macar diye <gülüyor> marş söylemeye başlayabiliriz tabii. Mesela yani <gülüyor> evet. 330 tane de ortak kelime var zaten <gülüyor> Macarca'yı <gülüyor> Evet. Tabii burada şey de ilginç yani Avrupa Birliği de yaptırım falan gibi laflar söylüyor. Bütçe açığı sınırını aşan Budapeşteye cezai yaptırımlar falan. Yani onlar Macaristan'ın başka tarafıyla ilgililer Avrupa Birliği. Şeyle değil pek. Bu, evet, paramiliter e, yükseliş faşist sivil toplum yükseliş zaten hem Macaristan genelinde hem e, işte ya bu konuda dertli olan örgütler tabi sivil toplumunda çeşit çeşit her yerde olduğu gibi türleri var e, ve Avrupa genelindeki işte insan hakları örgütleri zaten Avrupa Birliği'ni e, kurumsal olarak ciddi şekilde eleştiriyorlar çok geç kaldınız bu konuya müdahale etmediniz ne boyuta geldi bakın Macedonya'daki bu sorunlar, ee, ekonomik sorunlar değil tabi. Bu insan hakları meseleleri, işte romanlara karşı uygulanan e, bir sürü ayrımcılık e, hikayesi var. İşte e, vatandaşların devreye girdi işte roman mahallelerini bir zapturaptta altına alma, e, onun hikayeleri var. Onun dışında işte romanların e, devlet tarafından ee, çalışma kamplarına işte işsiz güçsüz durmayın işte e, toplumun işine yarayın gibi çok iyi niyetli olduğu söylenen uygulamalarla işte böyle kamplara gönderilmeleri hikayeleri var ee, bunlar hakikaten e, süreel böyle bir İkinci Dünya Savaşı döneminden hikayeler gibi geliyor kulağı ama bunlar günümüz Avrupa'sında maalesef yaşanıyor. Çok ürkütücü e, bir ge gerçek olarak. AB'nin yaptırım planları olduğu söyleniyor. Bunlar ne aşamada var mı bir bilgi? Vallahi onları çok takip etmedim ama pek bu konuda umutlu değilim. Bir kere çok geç kalındı çünkü Avrupa Birliği şu an zaten Macaristan'ın mesela halk nezdinde çok da fazla heyecan yaratan artık bir kurum değil. Ee, gerçekten bunun işte bu e, ilk Macaristan üye olurken e, 2003 o e, döneminde e, müthiş bir Avrupa Birliği ağırlığı vardı, nüfuzu vardı. Türkiye'de de aşina olduğumuz şekilde Avrupa Birliği bir şey söyleyince aksiyonlar dururdu, herkes bir düşünürdü üstüne, olay yaratırdı gündemi Şimdi Avrupa Birliği istediğini söyleyebilir. Falan ama bir, bir şey olmuyor. Yaptırım olunca da bu Avusturya'ya 1999'da işte Hayder'in o çıkışından sonra merhum Hayder'in e, aşırı sağın ilk e, en, en büyük yani hani ülke çapındaki zaferlerinden biri yaşandığında. Ee, o zaman mesela Avrupa Birliği zaten çaresiz kalmıştı. Evet. İşte ambargolar uygulandı bir şey olmadı tam ters etki yaptı falan filan diye Avrupa Birliği de yani bu anlamda e, yaptırımların çok bir şey getirmediğini biliyor. Elbette bu ekonomik reçetelerle beraber bir şeyler yapılıyor olabilir ama Macaristan'ın zaten ekonomik olarak durumu çok kötü evet, feci, ee, ve uzun zamandır kötü yani dünya ekonomik krizi olmadan da bir sürü krizi olup duruyordu Onun için siz zaten genel tez Avrupa genelindeki akademik çalışmalarda olsun, sivil toplum çalışmalarında olsun hep e, ekonomik sebeplere bağlanıyor aşırı sağın yükselişi. Evet kökü dışarıda yani belki de romanlar yüzünden kötülemiştir diye de düşünebiliriz tabii. <gülüyor> evet A, ya biz de, evet. sonunda o noktaya geleceğiz değil mi? Ee, i̇şte daha önce de bahsetmiştim. Dünya Bankası'nın raporlarında mesela artık hani iyi bir şeyler yapılsın romanlarla ilgili diye ekonomik e, sebepler sebepleri vurgu yapılıyordu işte bakın işte romanları entegre etmemenin topluma şu kadar bir maliyeti var diye bunu ince ince hesaplanmış evet, ve insan hakları örgütleri de buna atıfta bulunarak ya bakın bir şeyler yapmak lazım yapalım daha fazla yapalım hatta yapılan üstüne falan gibi ve bu dalga boyuna gelmişlerdi çünkü ekonomik şeylerden referanslarla bahsedersek konudan insanların ilgisini çeker ya işte böyle de bir acıklı durum aslında. Ee, onun için e, ekonomik bakımdan da yapılacak hani bir yaptırımın majestinin üzerinde etkisi olacağını sanmıyorum ve aslında en temelde ekonomik nedenlerle ekonomik yoksunluk ve kriz nedeniyle aşırı sağ yükseldiğine de inanmıyorum. Çünkü daha 84'ten itibaren Avrupa'da baktığımızda Lepen'in çıkışıyla vesaire bir aşırı sağ yükseliş var. Evet çok bu da son derece önemli bir nokta. benim, benim evet. de ne zamandır düşündüğüm meseleydi. Niye illa böyle bir şeye bağlıyoruz ki? Evet, değil bir... çünkü bu aynı zamanda bir özür gibi yani evet, ekonomik evet. kriz var işte Bunu insanlar olmandır. böyle işte bir takım kayıplara uğruyorlar o yüzden bu oluyor bu konuyu aslında mazur göstermek bir yandan ama böyle değil evet asıl bir can sıkıcı haberi de vererek artık sonuna gelmişken bizden bir haber de sana gitsin belki de görmüşsündür bir Paris Astrofizik Enstitüsü'nün Yaptığı çok önemli bir araştırmada dünyanın dünya, samanyolu içinde galakside e, öne, biricik olmadığı ortaya çıkmış milyarlarca başka gezegen de varmış dünya gibi. Bu, bunu <gülüyor> evet. araştırabilir miyiz? Başka böyle berbat ettiğimiz dünyalar da var demek ki yani. Gibi. Veya edeceğimiz <gülüyor> veya edeceğimiz. <gülüyor> Ama sana evet, yolladığımız evet, insansız diyeyim. hava aracıyla e, belki Evet ben, ben gideyim bir, bir olarak. Bize bir durum Bilgisi verirsen çok seviniriz <gülüyor> Tamam oldu Ben bir gezip geleyim oraları oldu Tamam. <gülüyor> çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Seyyare Seyyare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 Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet. Yani gene spor konuşacaktık ama galiba sporun başka yönleri üzerinde de konuşma durumda kalabiliriz. Özellikle de bu Palandöken'de dökende büyük bir facia var, trajedi olduğunu söyleyebiliriz. Aslı ne mutlu diye milli kayakçı bir genç kız. Pist kenarına koyulan kütükten perdeler yüzünden öldü diyor. Tahtalara düşüp tahtalara çarpınca boynu kırıldı diyor. Bugünkü Milliyet gazetesinin sürmanşet haberleri arasında ama başka gazetelerde de vardı. İstersen onunla başlayalım. Çok acı bir olay hakikaten. Ee, biz, hani zaten bu kadar genç bir insanın her ne şekilde olursa olsun hayatını kaybetmesi çok acı. Yani 17 yaşında <gülüyor> önünde koca bir ömür olan genç kızın. Üstüne üçlük, bir de Sevdiği Çok zevk aldığı muhtemelen öyle onu tahmin ediyoruz Başka türlü Üç yaşından beri bu işin içinde olmaz Bir spor dalında Antrenman yaparken ölmesi Daha da büyük felaket Çünkü hani tüm önlemlerin alınmış olması Gerekli o Antrenmanın bile Buna göre Düzenlenmesinin gerekli olduğu bir Alanda hayatını kaybetti. Ee, sanıyorum bu hafta sonu Arzunumda alpiskilik ayak yarışları var. Ee, Aslı ne mutlu da İstanbul Sengöz Efeksi Öğrencisi ee, orayı okul mı mi bile mi gitmiş tam onu anlayamadım ama dün öğlen saatlerinde ilk bunun haberi gelmişti. Sonra akşam'a doğru e, haber doğrulandı. E, ben de Milliyeti gördüm. Hani Milliyet'teki haber ...doğruysa eğer... Hani. Hiçbir önlem alınmadı zaten her atlı şey ve mi? diğer sporcuların bıçak sırtında bu işi yaptığı ortaya çıkıyor. Çünkü kayak zaten e, süratli bir spor dalı. E, elbette yani, tehlikeli demiyorum ama belli önlemlerin alınması gereken bir spor dalı. E, her spor dalında buna göre şey var yani e, şeyi düşünelim salonda yapan, yapılan sporları düşünelim basketbolu, voleybolu bir şey tehlikesi olduğunu düşünebilir misiniz ilk anda hayati tehlike bu iki spor yaparken pek aklınıza gelmez ama Hı. kenardaki reklam panolarını engelleri çok yakın koyarsanız topu kurtarmak için kenar atlayan oyuncular var yani evet, o zaman ee, büyük o, ciddi bir kaza geçirir yani orada önlem almazsanız evet. çok ciddi bir şey sağlık sorunu sakatlık olabilir en sonunda kayakta da bu önlemlerin daha ciddi alınması gerek, gerekliliğini düşünüyorum. Milletteki fotoğraflara eğer doğruysa e, uluslararası yarışlarda da izliyoruz. E, Alt disiplin yarışlarda özellikle daha süratli olan e, büyük solom, süper büyük solom iniş e, dallarında kenarda e, file bariyerler var. Yani, e, sadece genç sporcular, yeni kaya yeni öğrenenler için değil, dünyanın en iyi sporcuları da düşüyorlar. Çünkü o da kendi hızında gidiyor. Taklaları atarak Kenarda olduğunu görüyoruz kimi zaman sporcuların. Ha, bazen ciddi sakatlıklar da oluyor. Çünkü e, çok yüksek süreklere, 100 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyorlar iniş talında. 50 e, sporcular. E, ama kenarda o file bariyer e, çok ciddi bir hayat kurtarıcı olarak e, görev üstleniyor. E, Milleteki haber doğruysa dünkü antrenmanlar sırasında... E, pis kenarında bu file yerine e, küçük bariyerler var. Millet evet, fotoğrafını da koymuş. Fotoğraf koymuş. Hatta yani. yakınlaştırmış fokus da yapmış onu. E, yani o e, küçük bariyeri e, kafanızın çarparak sakatlık geçirmenizin kayakçı olmanıza falan da gerek yok. Yani orada karda yürürken o kütüğe vursanız zaten sakatlanabilirsiniz yani. E, kayak gibi süratli bir sporu e, bir kenara koyuyorum. Ee, ama hele yani böyle bir ihmal varsa burada artık yarışı organize eden federasyon başkanı e, kim varsa kim sorun. Yani aslında antrenörünün bile sorumluluğu var. Bunu görüp belki de yarıştırmaması lazımdı. E, Aslı ile ilgili sonra açıklama yapmış galiba kendi antrenörü. Eğer oradaysa yani bu tehlikeye görüp hesap edip e, çok iyi antrenörünün geldik. Afta yarışımız var ama şu şartlarda antrenörü yapamayız. Çünkü sağlıklı değil. Yani ...bu kadar acı noktaya da gelmeyebilir değil mi... ...başka sakatlık olabilir... ...niye herhangi bir sakatlık olsun... ...antrenman sırasında... ...büyük ihmal var yani... ...Erzurma'da hatırlarsınız... ...geçen sene... ...Dünya Üniversite oyunları yapıldı, bir yıl oldu aşağı hı hı. ...büyük yatırım yapıldı... Yani ...tüm bunların düşünülmüş, fazlalamış olması lazım zaten... ...çünkü şu söz dönüyor... ...işte Erzurum'a çok büyük yatırım yaptık... ...Uluslararası yarışlar organize edeceğiz... Erzurum'da. Evet. Zamanla yani da oluyor. Biz, bizzat Başbakan'ın da birkaç yıl önce bu konuda aynı derecede iddialı sözler söylemiş olduğunu da hatırladım bu vesileyle şimdi. Yani uluslararası bir platform haline getirmeyi düşünüyordu Erzurum. şeyini. Bütün yetkililer de düşünüyorlardı Erzurum'daki tesisleri ama yani bu fotoğraflar senin de dediğin gibi doğruysa burada çok katmerli bir çok katmanlı hatta bir e, sorumluluk zinciri var. Ve mutlaka soruşturma yapılması gerekiyor herhalde. Şimdi yarışlar filan burada mı devam edecek mesela hafta sonundaki Zaten yarışlar? Zaten Boston'un yarışlar iptal olmuş. Ee, ama iptal, ol, iptal edilme sebebi şu an o kadarıyla. Yani, o pistin tehlikeli olması değil de değil ya, Aslında vefat etmesi. Evet. Ben de onu sormak istedim. Yani Hı. Hı. E, bu fotoğraflar doğruysa muazzam bir e, sorumluluk gerektiren, e, ciddi bir soruşturma açılması lazım. Tabii yani ve farklı ayakları var bunun. Ee, herhalde Kayak Federasyonu bir tarafında var. Okul Sporları Federasyonu var mı bilmiyorum. Aslı öğrenci çünkü. Yani okul takım için mi oradaydı? Yoksa e, bir kulüp takım için mi? Onu göremedim. Ee, ama hani işte organizasyonum, sorumlu federasyonlar e, hepsinin sorumluluğu var burada. Ee, çok ciddi bir soruşturma ve ...yaptırım uygulanması gerekiyor en sonunda. Evet, Sorumlularında... ...cezalandırılması son. gerekir yani evet. Ama... ...şöyle yani... ...bir hafta sonra mı derseniz... ...emin oluyorum bu ülkede. Ben de. Hı -hı. Çok şey yani. Cumhurbaşkanı falan da... ...bir açıklama yapmış yanılmıyorsam ama... ...onun da yeterli olacağından... ...şüphem var benim de senin gibi. Evet, bunu burada herhalde bırakmak zorundayız yani. Evet, aslında ailesine ve tüm arkadaşları sabır dileyerek ve yani bu olayın bir daha tekrarlanmaması umuduyla tabii herhangi bir şekilde. Evet. Bunun dışında ne haber var? Aslında hafta başından beri konuşulan ve konuşulmaya devam eden bir hikaye. Fransa'da Eric Cantona'nın e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı e, benim dikkatimi çeken konulardan biriydi. E, Eric Cantona e, herhalde Fransa'daki şey ortamından iktidar seçkinliği ortamından pek memnun değil ve adaylık için e, 500 seçilmişten imza toplamaya çalışıyor. Çünkü Fransa'da bir şart var. E, işte herhalde Belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, bölge meclisi üyesi herhalde hepsi dahil bilmiyorum. 500 seçilmişten imza toplayarak aday olmanız lazım. Bu 500 imzayı toplamaya çalışıyorum açıklaması yapmıştı. Hani bu bir şey mi, blöf mü yoksa gerçek mi tam kestiremiyordu ama böyle çıkışlar yaptığını biliyoruz. Yaklaşık bir yıl önce bir yıllı da geçti herhalde. Hmm. Ee, Bankalar bir önceki mesela. evet bankalarla ilgili çıkışını yapmıştı. herhalde. bir önceki yılın Eylülündeydim muhtemelen değil mi? Evet, yani ben de öyle hatırlıyorum. Evet yani demek ki bir buçuk lira yakın olmuştur. Ee, bu e, para, bankalardan paralanınızı çekin kampanyası başlatmaya çalışmıştı. Pek etkili olm yani tabi bir tek bayraklarını yapan tek kişi o değildi ama o çok etkili olmadı en azından Fransa için kaç kişi çekti parasını bilmiyorum. Ama hani bankalarda krize ve ulusal sorunu yol, yol açacak kadar e, bir seviyeye gelmedi olay. Ama Kantona e, futbolculuğunda da farklı bir isimdi. Yani aktif sporculuğunda da. E, yani sağ isyan isken, isyankar bir tipti. Böyle haksızlığa dayanamayan e, hakemlerle, rakiplerle antrenörlerle kapışan bir oyuncu. Hatta taraftarla. <gülüyor> Hatta taraftarla meşhur Manchester United formasıyla ile oynarken Crystal Thales maçında e, kendisine küfreden hatta kendi iddiasyonu göre ırkçı bir e, hakarette bulunan taraftara attımış kung fu tekmesi hiç akıllardan çıkmıyor. E, tribüne tırmanarak erken, değil mi? Evet. E, e, erken sayılabilecek bir yaşta da futbolu bıraktı 31 yaşında. Futbolu bıraktı yani ben bu ortamdan sıkılıyorum. Diye Yani ki United de ilahiydi. Hala yapılan anketlerde işte ee, birinci çıka galiba hani Hayati tarihinin işte en sevilen 2-3 oyuncusundan birisi çok sembol bir isim o lider tavrı, farklı tutumu boyun eğmeyen yapısıyla ee, orada bir efsane bunun ee, yani tıpkı bıraktıktan sonra ise kendini daha çok kültüre sanata verdi işte aktörlük yaptı sinemada, tiyatroda yönetmenlik yaptı ee, bir yandan ressamlığı var ee, işte bir de belgeseller çekiyor hatta dünya derbileriyle ilgili bir belgesel dizisi çekiyor abisiyle beraber ee, bu vesileyle bir buçuk ay önce İstanbul'daydı ee, Fransız Kanal Plus kanalının ekibi on gün kadar İstanbul'da kaldı o da e, çekimlerin iki üç günlük kısmına e, bakmak için İstanbul'a geldi böyle habersiz çekildi Sadece birkaç kişinin bildiği şekilde İstanbul'dan geçip gitti ama burada bile çok tanıyan oldu kendisini. Banu Kılıçoğlu, Yerkovan Radikal'de iki sayfa çok güzel bir yazı yazdı hakkında. Sokakta özellikle gençlerin yani 20 yaş civarındakilerin kendini tanımasına çok şaşmış kendisini. Çünkü hani futbolu bırakalım. Herisi 15 yıl oldu diyor ama hani beni tanıyanlar 22-23 hani İstanbul sokaklarında da bir efsane olduğunu pek davam etmemiş herhalde önceden. Ama şu şey tavrı önemli yani e, hani, e, aslında şeyle kıyaslayabiliriz e, e, bir efsane futbolcu olarak Hakan Şükür'ün durumuyla tam kıyaslanabilecek e, bir şey Hakan Şükür'den Şaköre 5 yaş büyük kantona çok da erken futbolu bıraktı ama Futbol sonrasında ya da futbolun içinde olmayan aktiviteler tamamen bulunuyor ve e, yani sivri toplumsal çıkışlar yapıyor. Belki de cumhurbaşkanlığı da hiç olmayacak e, aday olduğunu görmeyeceğiz. Ama bu bile hani bir şey, hani bir siyasette bir uyarıcı etki. Tabi e, tabi bunu, bunu belli bir amaç içinde yaptı şüphesiz ya özellikle de evsizlerin. Fransa'da gittikçe büyüyen bir sorun zaten var olan ama gittikçe de dramatikleşen bir soruna işaret etmek için yaptığı da yazıldı Kantona'nın bu duyurusunun özellikle bu başvurusunun yani girişiminin. Evet yani hani Fransa'da üstün işte Cumhurbaşkanı hani de başbakan adaylarına baktığınızda işte yıllardır Aynı yüzleri görüyorsunuz. Hani bundan sıkılmış, buna bir tepki olarak da bu çıkış yaptığını eminim ve e, iktidarlar değişse de sol merkez sol dediğim merkezsa sorunların çok çözülmedi inanıyor olabilir. Sonunda yani e, evsiz sorunu var? Sağ hükümet geldi, sor bir değişiklik var mı pek yok. O gitti yine merkez sol e, hükümet geldi, yine fazla bir şey olmuyor diye düşündüm. Yani bu mesela bu çıkışı keşke e, bir hani Türk sporcudan da yani aktif olarak değil yani şu sonra bir Türk sporcudan da görseydik maalesef. E, Hakan şükür e, öyle yapmayacak mı bir de yani. Evsizler, o büyüklerin işte, meselesi biçim, ve diğer ulu deremesi içinde filan bu. yorum yapmak üzere oraya gitmedi mi temsilci olmadı mı? Evet şey delikti bu temsil ediyor siyaseti. Ee, üstelik siyaseti yani milletvekil olarak siyasete de girdi aktif olarak ama orada. Söylediğimiz yani aklımıza kalan sembol söz e, seçimle harcandaydı değil mi? Kaç ay oldu? 7 ay oldu yani. 7 evet. ay geçti arada. E, sembol söz büyüklerin bilir. Evet. Yani, o, o, 15 yaşında bir çocuğun bile söylemeyeceği bir şey artık. Çocuk demeyelim 15, 15 yaşında. Bir genç söylemez bugünün bir genci böyle bir şey büyüklerin bilir diye. E, anca böyle e, şey e, çok otoriter bir ilişkiden çıkmış ezik birisinin söyleyebildiği bir şey diye düşünüyorum bugün gençleri bambaşka çünkü hiç böyle boyun yemeği değiller de diye düşünüyorum yani sen, ha, sen Hakan ya, Şükür'le Erikan Tonan'ın farklı duruşları olduğunu iddia ediyorsun yani benim iddia etmemem pek gerek yok zaten tablo ortada yani olmazsa, Hakan Şükür diye başka birisi olabilirdi benzer bir çıkış yapan futbolcular görmek isteriz aslında bir iki örnek oldu Haklarını yemeyelim. Bir Arda Turan İspanya gittikten sonra artık ölümler olmasın. çıkışını yapmıştı. Herhalde 3-4 ay oldu Eylül ayındaydı. Hemen ağzının payını ee, verdiler ama. Ne e, ağzının payını, bedelini payını bedelini de yani ödedi. Neyse ki İspanya'da değil yani burada olsa eee kulağını da çekerlerdi. Herhalde ağzını payını vermekle kalmaz. bir de Emre Belizol'una kadar antipatik tutumları olsa da birkaç kez üst üste niye sendikamız yok? Çıkışları önemliydi. Ama tabii işte bu topraklarda şu da zor yani. Sporcu olarak zaten e, zengin ve otoriter kulüp yöneticilerinin baskısı altındasınız. Bir de böyle çıkışlar yaptığınızda şey oluyorsunuz. Kötü adam, sivri adam. E, mimleniyorsunuz. E, Metin Kurt 70'lerde bunu çok yaşamıştır. E, 1970'lerde e, Galatasaray kulübünün dışında e, nasıl itildiğini arşivleri tarayıp okumak mümkün. ...çok da kolay değil yani... ...o bakımdan nasıl sporculara... ...aktif sporculara zaten çok şey yapmadım burada... ...hani spor... ...sporun içindeyken yapmak daha zor böyle bir çıkış ama... bıraktıktan sonra en azından... E, ...belli bir... E, ...şeye... ...tecrübe ve... ...hani... E, ...refah seviyesine ulaşmış... ...sporculardan belki bunu bekleyebiliriz diye... ...bir fok umudum vardı... <gülüyor> fakumut <Folk> umut işte... <gülüyor> ...evet... Peki bunu da e, bu şekilde bağlayalım. Bir başka bir şeyimiz e, konumuz ne var? Bugün e, spor konuşacağız demiştik geçen hafta. Evet, e, şöyle girebilir spora. Bu da aslında bir haftadır devam eden bir kampanya gittikçe hareketleniyor. E, NBA'de sezon geç başladı bu yıl. İşte grev lokalt derken aralığın 3. E, haftasından ancak başlayabildi. Şimdi Şubat'ın 25 Şubat'ta sanıyorum All Star maçı var. Orlando'da şöyle bir önüm var. Orlando NBA'deki en kariyerli Türk oyuncu Hidalat Türkoğlu'nun takımına da ev sahipliği yapıyor Orlando şehri. Orlando Medica. Ee, ve şu anda All Star oynaması başladı. Hidalat Türkoğlu da 12. sezonunu oynuyor NBA'de. Hakikaten çok sıra dışı. Yani NBA'de bir oyuncunun oynama ortalaması 7 yıl. Yani Onun 5 yıl açmış durumda. 2 yıl daha da anlaşması var yani o süre ikiye bile katlayabilir. Ee, yani form durumunda büyük bir e, düşüş ya da bir sakatlık olmazsa. Ee, şimdi hidayeti All Star'a gönderelim diye bir kampanya yani Türkiye çapında hani NBA'nin internet sitesine resmi internet sitesine gidip oylamaya katılın diye. Aslında böyle bir All Star'da e, hidayeti görmek hem onun oradaki istikrarlı kariyerine, 12 yıllık kariyerine hem de ee, çok başarılı oyunculuğuna bir şey olacak aslında bir saygı duruşu gibi olacak. Ee, şöyle bir şansı var e, taraftar oylarıyla e, Doğu ve Batı konferansının ilk beşleri seçiliyor. Geri kalan oyuncuları antrenörler seçiyor. Ev sahibi takımdan da e, iki oyuncu olması çok sık rastlanan bir durum. Hani birden fazla oyuncunun da olması. Evet. Ee, Orlanda'dan bir oyuncu şu şey olacak Pivot Dwight Howard zaten Muhtemelen en çok oyalan oyunculardan biri olacak. Seçilecek taraftarlar tarafından. Ama hidayet e, yüksek oy alırsa e, antrenörlerin e, dikkat edeceği seçeceği belki de e, diğer oyunculardan biri olacak. Yani 12'yi tamamlayan oyunculardan biri olacak. E, daha önce de bir iki kez konuşmamızda hani All Star olamamanın getirdiği bir ufak hayal kırıklığından e, dem vurmuş Türkoğlu. E, i̇şte o 12 yılı onurlandıran bir güzel bir şey seçim olabilir onun için. Evet, ee, bu da ilk defa olacak herhalde ol, ol, ol, olursa Türkiye. Mehmet Okur o star olmuştu. Ha, olmuş e, yani. yedekten gidip evet, evet, 2000 herhalde 7 ya 2007 2007, 2008'de olmuştu. Hı -hı. Ee, Mehmet Okur'un NBA şampiyonluğu var. Şimdi 2004'ten idari Türkoğlu'da da NBA finali finali onadı ve e, bu sezon sonu verilen bireysel ödüllerden. Birini kazanmaya başlayan İlk Türk oyuncu oldum. Most Improved Player. Yani en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü kazanmıştı. E, farklı <gülüyor> diller kazanlar İzait bir ünvan ekleyebilir yanına. Bunun e, çok da hak ettiğini düşünüyorum. Yani e, bu sezonda yani arada birkaç Orlando'daki döneminden sonra 2-3 takım değiştirip Tekrar Orlando'ya döndü. E, bu sezon yine takımın e, önemli isimlerinden biri yani en çok sayı atan 3. oyuncu 13.5 sayı atıyor maç başına ee, ve işte hani oyunun her yönüne katkıda bulunan bir isim seyircinin de sevdiği bir isim çünkü neşeli sempatik fitif belki bu hafta gazetelere yansıyan bir fotoğraf vardı, onu görmüşsünüzdür sağ kenarında herhalde oyuncu değişikliği için bekliyor ya da bir an oyun duraklanmış kenara gelmiş oradaki en önündeki kadın seyircilerle böyle bir gayet yani, neşeli bir sohbette. Bu taraf yani, uluslararası ajanslardan biri çekmişti, Türk gazetelerinden de çıktı. Yani böyle o sohbet bir ortam var yani. Seycin de sevdiği bir isim. Ee, o uluslararası jimiyi de hak ediyor bence. Evet, burada herhalde e, bitirebiliriz o zaman. Birkaç da son dakika haberimiz, duyurumuz falan olacak çünkü. Peki çok teşekkür ederiz Al. görüşmek üzere, iyi spor. Evet, haftanın son açık gazetesini de e, bitirmek üzereyiz. Alpulagay'dan sonra birkaç e, güncelleme yapacağımız son dakika haberi diyebileceğimiz şeyler var. Önemli aslında e, İstanbul dahil bazı illerde yeni bir KCK operasyonu başladığı haberi geldi. İstanbul'da 15 kişinin gözaltında belki henüz kimliklerinin belli olmadığı Cihan Haber Ajansı'ndan. Ayrıca ikinci aynı haberin ikinci bir ayağı olarak Ankara'daki KSK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi'nde KCK soruşturması kapsamında arama yapıldığı haberi geldi. bu kapsamda aralarında eski DEHAP Genel Başkanı, şimdiki BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan ve eski BDP'li vekil Fatma Kurtulan ve Diha muhabiri Dicle Haber Ajansı muhabiri Murat Çiftçi'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu haberi geldi elimize. Bu da CNN Türk haberiydi. Üçüncüsü Siirt'te KCK operasyonu kapsamında BDP Barış ve Demokrasi Partisi il başkanlığında arama yapıldığı haberi geldi. Bu Anadolu Ajansı'nı aldığımız bir haberdi. Bir Anadolu Ajansı haberi de Şanlıurfa'dan gene aynı şekilde BDP il binasında. Ayrıca da Eğitim Sen ve Bir Gazete'de arama yapıldığı haberi ve beşinci olarak da Diyarbakır ve Batman'dan İstanbul Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır ve Batman'da sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendiği baskınlarda da gene BDP, Barış ve Demokrasi Partisi il başkanlıkları da dahil olmak üzere birçok sivil toplum örgütlerine ait merkezlerin aranmakta olduğu haberi bu da hürriyetin online yani internet sitesinden gelen e, arkadaşlarımızın derlediği haberler arasındaydı. Beş ayaklı, beş ayrı yerde devam etmekte olan çok kapsamlı bir yeni GCK operasyonundan bahsediyoruz. Evet, eski dep e, milletvekili Orhan Doğan'ın da evinde sabah 5.30'dan itibaren arama yapıldığı haberleri vardı. Yine bu e, son operasyonlar kapsamında. Evet bu böyle bir Son dakika haberini de okuyalım. Öte yandan da... Yani günlük son dakika KCK operasyonları köşemiz aslında Oldu. Hakikaten oldu yani. Öyle bir şey. Öte yandan da şeyden de bahsetmeden olmaz. Önümüzdeki hafta çok farklı bir hafta olması ihtimali var. Hrant'ın arkadaşlarından 19 Ocak 2007'de Frantinki öldürdüler tam 5 yıl oldu diye bir açıklama var ve bütün deliller 2-3 kişinin planlayıp işlediği bir cinayetle yetinmemize izin vermeyecek kadar açık. İşaret edenler de tehdit edenler de öldür diyenler de pusu kurup erkete bekleyenler de bu işten yakayı sıyırmak üzere görülen o ki 5 yıldır acımızla alay eden safsaklayan ve adaletin ...tetikçilere verilecek cezayla sağlanacağına başından hükmetmiş bir mahkeme yaramıza merhem olmayacak. Korku ve nefret coğrafyasında büyüyen çocukların yaşamını kolaylaştırmayacak. Başbakan Hranting cinayetini aydınlatmak namus borcumuzdur dedi. Beş yılda önümüze konanlara bakıyoruz, alacaklıyız. Vicdanı olan herkes beş yıldır içinde her gün gitgide büyüyen bir yumruyla yaşıyor. ...unutulmasına göz yummak, arkadaşımızı bir kez daha öldürecek. Yeni cinayetlerin kapısını aralamayı bekleyen, karanlıkta yaşayanların hevesini artıracak. Biz, hakikat anlatıcımızı anmak, bu ülkede vicdanıyla yaşayan insanların varlığını göstermek, ...biz bitti demeden bu dava bitmez demek için bir araya geliyoruz. Beş değil, 95 yılda geçse hepimiz rantız hepimiz Ermeniyiz diyor ve 19'unda saat 1'de Taksim'den Agos'a vurulduğu yere yürüyoruz evet. Ranting demişken şey var. Evet. bir de şeyi de söyleyelim yani 17 Aralık'ta duruşmanın son olacağı söylenince mevcut sanıklar hakkındaki kararın açıklanacağı ilan edilmiş oldu yani gerçek sorunlar cezasız kalacak diyor Agos'un bugünkü baş yazısında. Yani Hrant Dink'in aramızdan alınmasında payı olanlar gönüllerince yaşamayı sürdürecek. Yani biz aynı bataklık içinde debelenmeye devam edeceğiz. Belirsiz bir süre boyunca hep beraber diye biten başyası var. Gerçekten de o kadar tuhaf şeyler oluyor ki bir tuhaflığın da bir noktada üzerinde duralım. Yani TİB'in kayıtları, iletişim başkanlığından gelen kayıtları bir ay sonra silinecek ama savcılık talebi yerinde bulunca avukatların talebini kayıtları istetti. Mahkemenin yeni bir karar alması gerekiyor ama mahkeme 17 Ocak'ta bitecek. Dolayısıyla kayıtlar da silinecek gibi çok feci bir durumla karşı karşıyayız. Tib'den gerçi yapılan açıklama kayıtların e, silinmeyeceği falan yönündeydi zaman geçse dahi ama e, bakalım. Bu arada eee Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinin bu yıl 5.sinde düzenledikleri bir Ranting İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı var. Bugün Kahire Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilim Bölümünden e, Rabab El Mehdi konuk konuşmacı olarak katılacak. Aynı zamanda Demokrasi İçin Kadınlar Üyesi El Mehdi. Bugün saat 15'ti, saat 3'te öğleden sonra Bağaziçi Üniversitesi Albert Longhall'da yapacağı e, Mısır olmakta olan bir devrim başlıklı bir konuşma var El Mehdi'nin. Konuşmasında son bir yılda Arap dünyasında ortaya çıkan e, muhalefet hareketleri ve isyanların e, çok önemli parçası olarak Mısır devrimini tartışacak. Bunu da duyurusunu yapmış olalım. Evet, 2011 bir devrim dalgasının dünyanın dört bir tarafında yükseldiği yıl olmuştu. Onun en önemli parçalarından birini oluşturan Arap Baharı ve Tahrir ayaklanmacıları üzerinde çok önemli bir konunun 2012'de de olanca gücüyle, etkisiyle süreceğini de biliyoruz içinde 15'te. Evet, böylece bitiriyoruz herhalde. Nika ayaklanması. E, haberiyle e, Bugün girmiştik Onun yıl dönümü 532. Ayaklanması gerçekleşmiş diyorsunuz haber olarak Evet haber son dakika haberi veriyoruz 13 Ocak 532'de İstanbul'da Ya da Konstantinopolis'te Bizans Doğu Roma İmparatorluğu'nun Başkentindeki Ta kendisinde yüreğinde Büyük bir ayaklanma gerçekleşmişti ama bastırılmıştı. Onu e, anmak da bize düşüyor. Büyük paralar dönmüştü, altınlar dökülmüştü ve Bizans, hançerler sırttan vesaire. Baya. 10 kişi ölmüştü. Evet, Bizans entrikası deyiminde çok haklı kılacak durumlar olmuştu. Evet, biz de onu anmak için isyanı da bastıran generallerden biri en önemlisi Belizario. Belisarius'un Belisarius adına yapılmış bir operadan bir ufak Arya dinletmeye karar verdik size. Donizetti'nin besteci Gaetano Donizetti'nin ki Osmanlı Operası'nın kurucusu Giuseppe Donizetti'nin de kardeşi oluyor. Her şey birbirine bağlanıyor ve oradan da Leyla Gencer'in seslendirdiği El yi espento edel perdono 1969'da yapılmış bir kayıttan korsam bir kayıt şefte orkestra şefi de Andrea Gavattani oradan dinletiyoruz ve hepinize günaydın diyoruz günaydın günaydın 갔을 때